İktisatçılar Haftası'nın ikinci gününü de Doktor Nail Satlıgan'a armağan ettik. Şimdi ben size özgeçmişini okuyacağım hocamızın. Nail Satlıgan, 1970'de Çin'in Harbin kentinde doğdu. Annesi Rus, babası Kazan Tatarı'ydı. Nail bir yaşındayken İstanbul'a göç ettiler. Nişantaşı Topu Ağacına yerleştiler. Liseyi Alman Lisesi'nde okudu. 1968'de Robert Koleji'nin kamu idaresi bölümüne girdi. Henüz 17 yaşındayken Türkiye İşçi Partisi'nin toplantılarına katıldı. 18 yaşına girer girmez tipe resmen üye oldu. Siyasi hayatı daha sonra çeşitli örgütlerde devam etti. Önce Robert Kolej Fikir Kulübü'nün, sonra da Devrimci Gençlik Örgütü'nün kurucuları arasında yer aldı. Dev Genç'teki bölünmenin ardından İşçi Köylü Gazetesi'nin yayın kurulu üyesi oldu. Askeri Cunta döneminde 1972'de hapse girdi. Yaklaşık iki yıl hapiste kaldı. 1975'te ayrıntılı haber gazetesinde çalıştı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Kürsüde Sencer Divikçioğlu ve İdris Küçükömer'de ders veriyordu. 1975-80 arasında tüm asistanlar derneği İstanbul Şubesi'nde aktif olarak görev aldı. Daha sonraki yıllarda Öğretim Elemanları Sendikası üyesiydi. 1982'de İktisat Doktoru unvanını aldı. İktisat Dergisi'nin Aralık 84-90 döneminde sorumlu yayın yönetmenliği, Kasım 90-Ocak 93 döneminde sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi. 1985-92 arasında isim babası olduğu 11. Tez Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 1987-97 arasında bir üniversiteden atılmış ya da ayrılmış solcu öğretim üyeleri tarafından oluşturulan İstanbul Bilar'da dersler, seminerler verdi. 96-2000 döneminde Özgürlük ve Dayanışma Partisi içinde devrimci sosyalist eğilimin sözcülerinden biri oldu. 96-99 arası Sınıf Bilinci Dergisi'nin, 2006-2009 arası Devrimci Marksizm Dergisi'nin danışma kurulu üyesiydi. 90'lı yıllarda Özgür gündem geleneğinde yayınlanan gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2000'li yıllarda Özgür Üniversite'de seminerler verdi. Marksizm üzerine çeşitli kitap çevirileri yaptı. Komünist manifestoyu ve Kapital'in birinci cildini Almanca aslından Türkçe'ye çevirdi. Kapital'in izinde adlı kitapta Ahmet Tonak ve Sungur Savran'la birlikte yazar olarak yer aldı. Dünya Kapitalizminin Bunalımı adlı kitabı da Sungur Sabran'la birlikte derledim. Şimdi hocamız hakkında konuşmak üzere dostu, arkadaşı Profesör Doktor Mehmet Türkay'ı kürsüye davet ediyorum. Nail Hoca'yla ilgili kısa bir bilgi ve biraz da görüşmek üzere buraya çağrıldım. Ee, kısaca önce Nail İktisatlıkan Hoca'nın ilk geçmişini okuyacağım. Okudumadınız O zaman e, Nail Hoca her, bizim için başka bir anlamı vardı. Her halükardı ama iktisat Dergisi için ayrı bir anlamı vardı. E, buradaki e, konuşmayı bizim Nahir Hoca'yı kaybettiğimiz daha sonraki ilk İktisat Dergisi yayın kullanımına yazdığımız bir metni ben kısaca size aktarma çalışayım geldi. Daha doğrusu esas olarak o metne sadık kalmak üzere ee, buradayım. Ee, onu size aktarıyorum. Ee, Nail Satskan'ı kaybettik. Bu durumu telaffuz etmek zor. Vefatını hala bir yanlış an olarak hissederken hakkında bir şeyler yazmaya çalışmak daha da zor. İktisat dergisinin bugünkü çiziklerine oturmasını sağlayan yayın yönetmenliği yaptığı süre 1980-1992 Nail Hocan'ın dergiye verdiği emriyle ifade etmek elbette daha zor. Kendisinin konuşma ve yazı dilini hakimiyeti ve bu konudaki titizliğini bilenler açısından düşündüğümüzde yanlış yapmak olmuşluyla yazmak ya da konuşmakla zor. 80'li yılların malum koşullarında İktidat Dergisi'nin oturttuğu çizginin ne kadar isabetli olduğu ilgili dönemin sayılarına bakıldığında titizlik ve ziyaretiyle kendini hemen hissettirir. Titil olduğu bir diğer alan ise Türkiye'de kapitalizm karşıtı eleştiren düşüncenin sınırlarını, Marksizmin olanaklarını en ve detaylı biçimde kullanarak gerekli gerek yazdıklarıyla, gerek çevirileriyle yaptığı kapsamlı sözleşileriyle genişletmiş olmasıdır. Ee, İktisat Derbisi'nin ilgili sayılarına ya da katkıda bulunduğu diyen yayınlar ve söyleşilere de bu durumu izlemek mümkün. Akademik hayattaki tutarlılığı, akademik dışı alanlardaki tutarlılığı ile tamamlayan Nail Hoca vefatında da sahip olduğu ilkelerden bütün vermemiştir. Bedenini insanlığa vakfetmiştir, ziyaret edebileceğimiz bir mekanı maalesef yoktur. Bilgisini pratiğe tahmin konusunda ısrarlı ve tutarlı olan Nail Hoca hayatını bu anlamda bir praksis olarak yaşadı eleştirilerin dünyası, Marxistler, sosyalistler, devrimciler önemli bir dayanaklarını kaybettiler. Vefatıyla geliri boşluk değil, doldurulması mümkün olmayan boşluklar bıraktı. Nail Hoca'nın Pol vefatının vefatından sonra çıkan İktisat Dergisi'nin özel sayısına yazdığı yazıda kullandığı bazı tanımlamaların bir haliyle kendisinin içinde geçerli olduğunu söylemek mümkün ve gerekli. Ne yazık ki Nail Hoca tırnak içinde psirijin için kullandığı e, şey e, tanımlar. İmrenin imrenmesi bir uzun ömürle bizi e, ö, uzun ömrü bize bahşetmedi. Bu konuda bir titiz davranmadı. Sağlığıyla ilgili Nail Hoca hiç titiz davranmamıştır. Kendisinin pozitivizme dair yaptığı şık tanımlamanın ya en az onun kadar kendisi için de geçerli. Işık yüzlü bir marksistti. Engin birikimini, mütevazi ifadelerle dillendirilen bir bilgiyi kaybettik. Şimdi e, ışıklar içinde yatsın demişti pozitif için. Biz de Narlıca için aynı şeyi söylüyoruz. Işıklar içinde yatsın. Teşekkür ederim. Dış politikada arayışlar ve dönüşüm adını taşıyan bu oturumda bir sunuş gerçekleştirecek olan Sayın Hikmet Çetin, 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olan Hikmet Çetin, aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı'nda göreve başladı. 1971 yılında Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Daire Başkanlığı'na getirilen Çetin, 1977 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Bu süre içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde part-time hocalık yaptı. 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak parlamentoya giren Hikmet Çetin, uzun yıllar siyasal yaşamın önemli kademelerinde görevlerde bulundu. Buyurun Sayın Hikmet Çetin. Aydın'la başlayayım. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Ben böyle bir toplantıda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. 43-2014 70 yıldan aşkın bir süredir. Yaşa, yaşamını sürdüren ve de aktif olarak sürdüren bir cemiyet. Ben 70'li yıllar, 80'li yıllarda çok bulundum. Ama galiba dönüşüm ve değişim önce kendinden başlamış. Beni o yıllar hep ihsat konuşmak üzere çağırırlardı. Şimdi dış politika konuşmak üzere çağırıyorlar. Çünkü benim uzun yıllarım ekonomiyle geçti. Çok değerli hocamız Nevzat taşla birlikte planlamada da çok güzel günlerimiz, yıllarımız oldu. Ama zamanla dış politika ön plana çıktı galiba. Tabii ben de önce Naif Tatlıcan Hoca'yı... Rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yeni cennet olsun ve Allah tekrar rahmet eylesin. Tabii benden sonra çok değerli arkadaşlarım diyeyim. bir kısmıyla beraber plan şey nişanlını birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız, basında yakından tanıdığımız arkadaşlarımız çok değerli arkadaşlar, Panelde e, çok değerli görüşlerini dile getirecekler. Ben e, bir başlangıç mı yapayım diye beni çağırdılar. Ben de bu konuda bazı fikirlerimi söyleyeyim. Şimdi tabii 20. yüzyıla dönüp baktığımızda aslında yaptıkları ve yapmadıkları da belki de yani yer kredisini en uzun yılı sayın. Aslı sayılır. İki Dünya Savaşı, bir Soğuk Savaş ve geriye dönüp baktığımızda 200 milyon insan, 200 milyona yakın insan o yüzyılda bu savaşlarda yaşamını geçirdi. Ve İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı arkasından Soğuk Savaş Dönemi. 20. Yüzy 21. yüzyıla girmeden 90'lı yılların başında dünyada çok önemli ve tarihi değişimler ve gelişmeler oldu. Berlin duvarı yıkıldı. Varşavvaktı dağıldı. Sovyetler Birliği sadece dağılmakta kalmadı. Kansız dağılması aslında tarihe geçecek bir olay. Çünkü hemen arkasından Yugoslavya çok kanlı olaylardan sonra ancak dağılabildi. Ve Sovyetlerin, eski Sovyetlerin toprakları üzerinde 15 devlet küçük Yogosab, yani topraklarında 7 devlet meydana geldi. Yani Dünya Dolunası'nda ve çevremizde akıl almaz değişimler oldu. Ve Sovyetler Birliği'ne dönüp baktığımızda işte öğrenciyken çocukluğumuzda işte Almata neresi, Aşkabat neresi, Bakü neresi diye kitaplarda okuyabiliyorduk. Yani başımızdaki Bakvi'ye gitmek için Moskova üzerinden Deniz Bölükbaşı oradan Sışarık da yaptı Moskova'da Moskova üzerinden gidilebiliyordu. Batum'un yani karşıdaki Batum'a akrabalar ancak şeyden dönerek yani Moskova'dan dönerek gidebilirdi. Ve onlar artık bizim çok yakından tanıdığımız gidip geldiğimiz ülkeler haline geldi. Şimdi bu gelişmelerden sonra e, önemli değişmeler gözlendi. Bir kere iki bloklu dünya bitince özellikle iki blokun üyelerine daha özgür bir dış politika izleme yolu da açılmış oldu. Yani o blokun kararına uyma yerine gerektiğinde daha bağımsız bir politika izleme durumu ortaya çıktı. Bu Türkiye gibi ülkeler için yeni fırsatla birlikte büyük sorumlulukla getiriyor. Yani öyle bir konuda izlemek eğer iyi değerlendirse büyük fırsat ama aynı şekilde önemli sorumlulukla da getiriyor. Şimdi bu deneme baktığımız zaman özellikle bazı çok dinamik gelişmeler oldu. Öncelikle iletişimde, küreselleşmede çok önemli gelişmeler oldu. Yani dünya artık neredeyse küçük bir küre haline geldi. Herkes her şeyden ve her zaman haber alır duruma geldi. 1900 yılların başında başlayan bu gelişme, yani iki blokın dağılmasından sonra tabi önemli gelişme, herkesin kafasında tek bir süper devlet kaldı diye. Amerika artık dünyanın tek ve vazgeçilmez Süper devleti konumuna geldi. Fakat bu işte demokrasinin, insanatlarının hakim olacağı, Amerika'nın tek süperbit olacağı şeklindeki iyimser hava çok kısa sürdü. İşte Irak'ın kuvveti işgali, Balkanlar'daki kanlı savaşlar, Bosna, Slovenya, savaşlar, bu aslında iyimserliğin kolay olmayacağı kısa zamanda görüldü. Ve zaman geçtikçe Amerika'nın tek süper güç olma durumu giderek zayıflamaya başladı. Bunun tabi nedenleri de var. Irak müdahalesi, Afganistan'daki müdahale ve Amerika'daki ekonomik kriz ve 11 Eylül'ün getirdiği olaylar giderek Amerika'nın tek süper güç olmayacağını kısa zamanda ortaya çıkardı. Ve bunun yanında tabii giderek bunların da etkisiyle dünyadaki itibar kaybı da bunlara etti. İkinci bir gelişme yeni güç odakları ortaya çıktı. O Sovyetler Birliği'nin başlardaki o dağınıklığı kısa sürede giderildi. Özellikle çok zengin doğal kaynaklar nedeniyle, Rusya yeniden bir önemli güç olmaya başladı. Yani şeyi anımsıyorum ben. Her Herkes anımsayacak. 90'lı yılların başında askerlerin, subayların maaşlarını giyemeyen tankları satarak cepheleri terk eder. Özellikle bu çevredeki savaşlar sırasında bir Rusya'dan giderek güç kazanan, doğal kaynaklarını çok iyi bir şekilde kullanan ve siyasi amaçlarını politikadan bir aracı olarak kullanan Rusya çıktı. Tabi Avrupa Birliği bir güç. Onun yanında Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya gibi yeni güç odakları ortaya çıktı. Üçüncü bir gelişme özellikle Atlantik Avrupa Bölgesi'nde barış ve istikrarı etkileyen sorunlar, örneğin kitle imha silahlarının nükleer ve kimyasal birlikler, giderek daha büyük bir tehlike olmaya başladı. Çünkü iki bloklu dünyanın kendine göre bir dengesi vardı. O bir korku dengesiydi, bir dehşet dengesi var, bir dengeydi. İki blok da, bir savaşın nelere mal olacağını bildiği için sürekli silahlandılar, nükleer silahları geliştirdiler fakat o korkuya dayanan bir denge kurulmuştur. Fakat son zamanlarda o denge de kalkınca nükleer silahlar, kimyasal silahlar daha büyük bir sorun olmaya başladı. Terör, küresel bir tehdit olma yoluna girdi. Ve varlığını bugün de sürdürüyor. Yoksulluk önemli bir tehdit dünya için. Çünkü gelişmeler yoksulluğun bütün çabalara karşı giderek arttığı makası daha çok açıldığını göstermektedir. Bir de çözülemeyen kronik sorunlar Filistin bunlardan biri. Karabağ bunlardan biri. Bir çok başka bu coğrafyada çözülemeyen sorunlar ve Bu gelişmelere baktığımızda acaba yeniden bloklaşma mı oldu? Yeniden Avrupa bölünüyor mu? Evet gelişmeler giderek yeniden bu bölünmeye doğru gittiğini gösteriyor. Suriyedeki gelişmelerden ortaya çıktı. Gürcistan'ın Abhaza ve Osetya olayında ortaya çıktı. son Kırım ve Ukrayna'da ortaya çıktı. Bu tabi şeyde de etkili oldu. NATO'nun genişleme politikası da aslında bu bölüşmeye, bu ayrışmaya teşvik oldu. Çünkü bir yandan NATO ile Suriye arasında işte NATO Rusya konseyi kurulurken bir yandan NATO'nun genişlemesi Rusya'yı çevreleyen bölgelerden başladı. Baltık ülkeleri bütün Doğu Avrupa hatta bir ara Ukrayna ve aslında Gürcistan'a kadar uzanabilecek noktaya geldi. Yani bir yandan beraber olalım denerken bir yandan politikalar ayrışmaya doğru götürüyor. Aslında özellikle NATO ya özellikle Atlantik Avrupa coğrafyasında bir güvenlik coğrafyasının kurulması, bir barış istikrar ortamının kurulmasının temel sorunu Amerika NATO Rusya arası arasındaki güven bunalımıdır. O güven bunalımı kalkmadıkça bu bölümlerin daha da artarak devam edeceği düşüncesindeyim. Çünkü karşılıklı bir güvensizlik var. Bütün çabalara rağmen, bütün çalışmalara rağmen bu güvensizlik ortamı giderilemedi. Tam tersi giderekten atmaya başladı. Tabii ayrıntıya girmek istemiyorum arkadaşlar girecekler. Yani e, Rusya'da bilinen politikasını kendine göre kendi açısından oldukça dikkatlice de yerine getiriyor. Çünkü e, Batı'nın, NATO'nun böyle bir sıcak savaşa kimse bu dünyada kolay kolay alamaz. O nedenle işte daha önce Gürcistan, şimdi Kırım ve şimdi Kırım gitti. Yani Kırım bir daha bence beni gelme söz konusu değil. Doğu Ukrayna'yı kurtarmaya çalışıyor. Bence o da adım adım oraya gidecek. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Bütün bu ayrışmanın ben sıcak bir çatışmaya dönüşeceği ilk değil değilim. Yani tabii olağanüstü bir şey olmadığı taktirde. Bu bloklaşmanın e, yeni çatışmaya, sıcak çatışmaya yol açacağı e, görüşünde değilim. Ama bu bölünmede şöyle görülüyor: Amerika'nın yanında Avrupa Birliği genellikle birlikte hareket ediyor. Bu her konuda, her olayda bizde biz beraber olacağı anlamına gelmez. Mesela Irak'ta olmadı. Ama genel politikada şeyin yanında Amerikan yanında Avrupa Birliği göreceğiz. Hindistan'ın konulara göre Japonya'yı görmek mümkün. Öte tarafta karşıya baktığımızda da işte, amet Rusya çok gerekçiin ve bir de bunlara ideolojik olarak dünyanın başka yerlerinde sempati gösteren ülkeler olacaklardır S i̇şte, Suriye olayından İran'ın orada yer alması gibi ya yani dünyada böyle bir gelişme oldu ve olmaksa Peki Türkiye ya yeah biraz değinerek bitirmek istiyorum. Tabii Türkiye önemli bir güç. Yani 76 milyon nüfusu genç ve dinamik nüfusuyla coğrafyanın ve tarihi geçirdiği olanaklar ve sorumluluklarla çok önemli bir bölgesel güç. Bu Türkiye'ne fırsat verdiği, fırsat yarattığı gibi büyük de sorumluluklar getiriyor. O sorumluluk dikkatli kullanmadığı zaman bu politikalar sadece bölge ve Türkiye'yi değil, dünyayı da etkileyebilecek özelliklere sahip. Onun için bu konumunu Türkiye'nin dikkatli ve sorumlu kullanması gerekir. Dikkatli ve sorumlu kullanması durumunda önemli sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Tabi yeni arayışlar hep olmuştur. Yani Türkiye gibi bir imparatorluktan kalan ve dünyadaki olayların bir çoğunun eski Osmanlı toprakları üzerinde devam ettiğine dikkat alırsak bu adayışlar hep devam etmiştir Türk politikası dış politikası. Ama bunu yaparken temel birkaç ilkeyi göz önünde tutmak gerekir. Örneğin bir İdeolojiye göre dış politika olmaz. Yani ideolojik dış politika yanlış bir dış politikadır ve pek de hiçbir büyük devlete yapmaz. Yani geçmişte eğer ideolojiye göre hareket etseydi, Türkiye Rusya'yla belki savaş da gitmek durumunda kalırdık. Ama yani siyaset ve başka ama ideolojiye göre dış politika olmaması lazım. İki, dış politika iç politikaya alet edilmemelidir. Yani dış politikanın kendine göre sorumluluğu, özelliği vardır. İç politikaya araç olarak kullanılmamalıdır. Örneğin benim zamanımda arkadaşlar işte değerli büyük ihtiyaçlı arkadaşlar anıtlayacaklardır. Yani eğer iç politika veya sokağa dinleseydiniz Türk ordusunun hemen Bosna'ya gitmesi lazım. Ve kamuya sunsaydınız belki de bir şeyle, büyük bir oyla evet çıkardı. Hatta bir anımı anlatayım e, yararı olur diye. E, Sayın Demirler Başbakan dedi ki bizim bazı arkadaşlar bizi çok güç durumda bırakıyorlar milletvekilleri. Ben onlarla önde olanları size göndereyim. Onlarla bir konuş dedi, anlattı. Geldiler bakanlıktaki odama, benim iki saat falan konuştuk. Haritayı koydum masanın üstüne. Dedim ki, varsayalım ki siyasi karar alındı. Yani parlamento, Bosna'ya müdahale kararı aldı. Şimdi ben size sorayım, siz buna evet derseniz ben de bunu size çaba göstereceğim. Minimum 150 bin kişi lazım. Yani yaptılar hesaba göre. Yani o Bosna'da hakim olmak için 150 bin kişi lazım. Şu anda bizim 200-250 bin kişi orada Yani 150 bin kişi de buraya gönderilir. Peki nasıl göndereceğiz onu da söy söyler misiniz dedim. Bulgular dedim ki işte uçak hiç, bütün havaalanları kapandı. Yani Bulgaristan, Yunanistan bütün bölgenin havaalanları, hava, hava üstü kapalı. Yani Türkiye oradan uçamaz. Ve başka bir ülkeye gideceksiniz. Yıllarca belki kalabilirsiniz ve oradan çıkamazsınız. Yani uzun anlatmayayım uzun şeylerden sonra ikna oldular ki o kadar kolaydı. Diş politikler neden bunları söylüyor? Çünkü ülke çıkarı, ülke yararı. Yani belki çıkar kelimesi çok bazen ters anlaşılabilir. Onun için olan ülke yararı. Dikkat ederseniz büyük devletler ilke bile dinlemiyor. Çıkarları ve yararları söz konusu olduğu zaman bazı ülkelere vazgeçebiliyorlar. Şimdi bakın bir tez, bir bir bir ikilemi söyleyeyim. Kosova bağımsız söz konusu olduğunda Batı ülkeleri dediler ki siyaset determinasyon esas. Yani madem Kosova halkı bağımsız olmak istiyor önemli olan bu. Rusya dedi ki hayır önemli olan toprak bütünlüğüdür dedi. Yani Sırbistan'ın topraklığı gibi. Gelelim Kırım'a tam tersi söyleyelim. Rusya diyor ki önemli olan sel determinasyondur. Batı diyor ki hayır önemli olan Ukrayna'nın topraklığı gibi. Yani demek istediğim çıkarı gerektirdiği zaman çok bir iki olayda pekala orada onu söyledi, burada bunu söyleyebilir. Orada onun içine o geldi, burada bu geldi. Bir dördüncü aslında dikkat etmemiz gereken bir konu da başka ülkelerin, özellikle konuşulan iç işlerine bulaşmama, karışmama. Yeni arayışları giderken ben bu ülkelerin mutlaka gözünde tutulması gerektiği kanısındayım. Komşularla ilişkiler elbette ki önemli. Her ülke, komşularla sorunları çözmeyi hedef alır. Yani herhalde Türkiye önceliği Şili ile ya da Endonezya ile ilişkilerini sıfırlamak ya da bütün sorunları çözmek değildir hedef. Evet. Komşularla. Yalnız bunu bir kere dönemi tarafı şu. Siz isteseniz de olmayabilir. Bir sorun varsa onun iki tarafı var. Yani tek tarafı değil sorun. Örneğin bizimle Denizden denizleri bir başına bakarsayılıyorum. Şey Yunanistan'a sorunlarımız var. Yani Yunanistan'da sorunlarını sıfırlarız. Eğer Ege'deki halklarına vazgeçerseniz, geçerseniz, Kıbrıs'taki halklarına vazgeçerseniz, geçerseniz, adaların silahsızlarına vazgeçerseniz geçerseniz, gerçekten Yunanistan'ın sorunları sıfır olur. Yani demek istediğin, çözmek istediğiniz zaman karşı tarafın da buna evet demesi lazım. Bir kere bu teknoloji, bu bakımdan çok iddialı. Yani karşı, sorunlu karşı tarafı var. de bile mesela uzun yıllar bir mülkiyet toprak sorunları var. Ta Osmanlı İmparatorluğundan kalan mesela. Ve bir de yani sıfır sorun veya sorunsuz icat yeni icatmış bir şey de değil. Yani her ülke, Amerika'da işte Meksika'yla, Kanada'yla komşu ülkeleri sorunlar çözmek ister. Tabii buna çok iddialı girerseniz işte bugün Türkiye'de olduğu gibi en çok sorun yaşanabiliyor çok en fazla sorun yaşanan bir noktaya geldi ortada bir savaş yok üç ülkede büyük eimiz yok Mısır bu ve İsrail yani büyük olmamak olmadan bir durum değilim Arkadaşlarımız daha daha söyleyebilirler. Öyle hemen başvurulacak bir olay değildir kolay kolay. Örneğin Mısır gibi Arap dünyasının büyük liderleri, 80 milyon nüfusu olan bir ülkelere hiç yok hiç yok yere e, sorun e, yaşamadı dostlar. Aslında bizim e, arkadaşlarımız bilir. Bilal Şimşir bizim. Değerli Yemekli Büyük Yerçevi aynı zamanda çok talihçi bir arkadaşımız. Bugün dedi ki Atatürk 1920'li yıllarda Dışişleri Genel Sekreteri çağırmış. Peki arkadaşlarımız bilecekler. Yani ben bunu Bilal'dan duydum. Demiş ki yani 26 veya 27 yani Cumhuriyet'in başlarında Sovyetler Birliği İstiklal Savaşı sırasında maddi manevi bize en büyük desteği veren ülke ama onların rejimi onların rejimi bizim rejimi öyle bir rejimin içine giremeyiz. Yani rejim bakımından bütün bunlara karşı Sovyetlerle iyi komşu olacağız fakat hiçbir zaman aynı rejimle olmamız mümkün değil. Komşularımız özellikle Arap dünyası, aramızda din birliği var, kültür birliği var. Ama kendileri sormadıkları sürece akıl bile vermeye kalkmayın. Hiçbir şekilde iç işlerine uğraşmayın. Ve tekrar ediyorum, kendileri sormadıkları sürece böyle akıl verme, öneri yapma noktasına da gelmeyin demiş. Batı emperyalisttir. Onların çoğuyla savaşarak bağımsızlığını kazandık, ama değer yargıları yönünden yerimiz orası demiş. Biz onların şeydir ma değer yargıları bakınlar olur. Ben e, yani 1920'lerde söylenen bu olayı bugün bile ne kadar önemli olduğunu ve geçerli olduğunu anlatmak için e, bunu bir Sayın Bilal şimşiler elinde bulgi aktarmak istedim. Ee, dış politikada şöyle bir özelliği de var. Şimdi iç konularda hatalar yapılır, önemlidir. Ama düzeltmesi daha kolaydır. Yani e, değişir, iktidarlar değişir, yöneticiler değişir. Onu çözersiniz kendi iş meselelerinizdir. Ama dış politikada atılacak bir adımı kolay kolay düzeltemezsiniz. Örneğin ben Suriye'yle ilişkilerimizin kaç yüzyıl, on yıllar alacağını düşünemiyorum. Çünkü halka yansıdı. Topluma yansıdı. O bakımdan diş politikada atılacak yanlış adım öyle kolay kolay düzeltilemez, izleri kalır. Onun için diş politikanın böyle bir özelliği vardır. Şimdi tabii bu konuyu Saatlerce konuşabiliriz ama e, çok değerli dostlarım, arkadaşlarım, çoğunla birlikte çalıştığım değerli büyükelçiler çok daha değerli fikirler söyleyeceklerdir. Onların alanına da fazla girmek istemiyorum ve burada e, kesmek istiyorum. E, sabırla dinleyince hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. bugün bu sabah oturumunun e, oturum başkanı olarak Profesör Dr. Nilin Ateş görünüyordu. E, ancak kendisi rahatsızlığı sebebiyle aramızda olamadı. Hocamıza e, acil şifalar diliyoruz. E, bu sabah oturumunu yönetecek olan e, Profesör Dr. Mehmet Türkay, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat ana bilim dalında öğretim üyesidir. Buyurun hocam lütfen. geldiniz. Bu oturumu kolaylaştırıcısı olarak ben görev üstlenmek durumunda kaldım. E, Nevin hocaya tabi acil şifalar diyoruz. Ben öncelikle payetlerimizi çağırıyorum. Bu arada tabi, e, e, Hikmet Bey'in yaptığı geniş ve e, derin diye, diyebileceğimiz e, bir analizinden sonra aranız hocalarımız ve arkadaşlarımız e, bu konuyu daha da mutlaka genişletecekler. E, konu genel olarak dış politika ve diye, dönüşüm diye anlatıl, çerçevesi çizildi. Tabii Türkiye herhangi bir ülke değil. Hikmet Bey'in zaten çerçevesini çizdiği gibi. Özellikle Orta Doğu meselesi Türkiye için şu, şu an en acil durumlardan biri. Biz dışarıdan bakarak Orta Doğu'yu nasıl anlarız ya da nasıl anlatılırız sorusu da bizim için önemliydi. Dolayısıyla bu konuya Türkiye'deki e, vakıf birkaç insandan biri olarak profesör doktor Fulya Atacan burada. Biz kendisini davet ettik bizi kırmadı. Kendisini buraya davet ediyorum. E, Nur Batur arkadaşımız Deniz Bey ihtiva başı Osman Kortuk ve Fehim Taşkik burum. Peki, e, biz bir karara yeniden cevap bulardık. E, Nur Batur azamla beraber başlıyoruz. Evet. Tamam. Günaydın tekrar. E, Sayın Hikmet Çetin'den sonra e, konuşma yapmak hem büyük bir onur hem de çok zor. E, gerçekten mükemmel bir e, analiz e, yaptı. Bize dünya turu e, yaptı ve onun üzerinden daha derinlemesine girme fırsatını tanıdı. O bakımdan Sayın Bakan'a çok teşekkür ediyorum ben de. Öncelikle tabi bu panelde paneli organize eden İktisat Kongresi'nin 40. zannediyorum değil mi? 38. toplantıyı, yılı kutlayan üniversiteyi kutluyorum. Ve e, İstanbul Üniversitesi ile son dönemde benim de e, diyalogum başladığı için de çok mutluyum çünkü çok değerli hocaların olduğu ve değerli e, öğrencileri yetiştirdiği bir üniversitede köklü bir üniversitede konuşma yapmak e, gerçekten mutluluk veriyor. E, ben uzun yıllar e, tabi e, gazeteci olarak e, hem Türkiye Türk dış politikasını yakından izledim hem de Dünya'dan Türkiye'ye bakma fırsatını buldum. Son dönemde ise daha fazla iç politikaya da tabii, gazetecilik meslek hayatımda her zaman iç politikayla dış politikayı karşılaştırarak ve birbirine etkilenmesini dikkate alarak analiz etmeye çalıştım. Şimdi, onun için bugün bu arayışlar ve dönüşüm dış politikada bakarken, Mutlaka e, yerel seçimlerin arkasından yaptığımız için iç politikanın dış politikaya etkisini ve dış politikanın iç politikaya etkisini biraz mercek altına almak istiyorum. Çünkü herhalde hiçbir dönemde e, bu kadar birbirini etkileyen bir süreç yaşamadık diye düşünüyorum. E, demin Sayın Hikmet Çetin e, çok güzel bir şey söyledi dış politikayı, iç politikaya alet etmemek ya da iç politikada kullanmamanın önemini vurguladı. Herhalde Türkiye son dönemde bunu çok yoğun bir şekilde yaşadı. Dış politika, iç politikanın o kadar fazla malzemesi haline geldi ki bir Suriye politikasında, Mısır politikasında, adeta Filistin politikasında bu İç politikanın da bir malzemesi e, oldu. Şimdi biraz e, bir iki noktayı vurgulamak istiyorum. E, süremiz herhalde 10-15 dakika mı? Evet. E, şimdi öncelikle seçim sonuçlarından başlayarak e, bir iki noktayı vurgulamak istiyorum. E, öncelikle seçim sonuçlarının dünyada büyük bir şaşkınlık yarattığını söylemek istiyorum. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde hiçbir dönemde böylesine iç politikada e, bir anlamda deyim yerindeyse e, yıpratıcı, kanlı deyim yerindeyse bir e, siyasi tablo ve siyasi kavga yaşanmadı e, Türkiye'de. Sürekli tapeler çıktı AK Parti ile cemaat arasındaki kavga bir yandan. Yolsuzluk iddiaları ve dosyaları diğer taraftan ve tabii ki yani ve geziyle başlayan, gezi olaylarıyla başlayan bir sürecin Türk, dünyada yarattığı olumsuz e, atmosfer Türkiye ile ilgili e, diğer taraftan e, böyle bir atmosferde sandığa gidildi. Ve dünya aslında bu tabloda 12 yıllık bir iktidarın e, bir ciddi oy kaybına uğrayacağını. E, tahmin ediliyordu yani hem bir e, acaba oy kaybetmeyecek mi yine beklentisi vardı ama bir taraftan da böyle yüzde45 oyu doğrusu kimse beklemiyordu Ne Batı dünyasında ne Arap dünyasında o bakımdan şaşkınlık yarattığını e, söylemek istiyorum İkincisi aslında Türkiye'deki gelişmeler gezi olaylarından beri Türkiye dünyada şaşkınlıkla e, izleniyor. Çünkü e, yaratılan ya da yarat, ortaya çıkan Türkiye imajıyla son 10 yıl içerisinde e, son 1 yıldaki imaj arasında büyük bir uçurum var. Ve Türkiye'ye nereye gittiği sorusu ve ne olduğu sorusu hem Batı'da eleştiri konusu, tartışma konusu hem de Orta Doğu'da aslında eleştiri konusu ve tartışma konusu olmaya başladı. Yani şunu söylemek istiyorum, son 1 yıl içerisinde Türkiye modeli denilen, demokrasisi gelişmekte olan ekonomik büyümesini sağlamış, sağlayan, giderek büyüyen, %70'lere varan bir ekonomik büyümeyle dünyada model olarak takdim edilmeye başlayan bir Türkiye ve demokrat lider tırnak içinde Başbakan Erdoğan imajı bir anda yerini demokrasiden uzaklaşan daha otoriter bir liderin yönettiği bir Türkiye imajını bırakmaya başladı. Şimdi böyle bir tabloda tabii bir iki noktayı vurgulamak istiyorum. Neden Türkiye bir model oldu diye bakarsak aslında o model olmasının birkaç önemli nedeni vardı. 2002-2007 Türk dış politikasını ben son 12 yılın Türk dış politikasını 3 döneme ayırıyorum. 4 döneme ayırıyorum aslında. 2002-2007 arası, 2007-2009 arası ve 2009'dan sonraki bu dönem ve son dönem. Şimdi 2002-2007 arasına bakarsak aslında Erdoğan hükümeti, AK Parti iktidarı Ecevit hükümetinden aldığı ekonomik ve siyasi programı tam anlamıyla uyguladı. Yani bir Kemal Dermiş'in ekonomik programı vardı. Onu aldılar, uyguladılar. IMF ile ilişkiler devam etti. Bunda hiçbir oynamaya da gitmediklerini düşünüyorum aslında. O bakımdan ekip ve siyasi açıdan da Batı ile ilişkilere yönelik yani Avrupa Birliği sürecini güçlendiren, destekleyen bir politika izlediler. Hatta bu açıda büyük de riskler aldıklarını söylemek lazım. Yani Batı ile ilişkilerinde 50-60 yıllık engelleri ortadan kaldırmak için bir Kıbrıs politik politikasında büyük açılımlar e, yaptılar. Ermeni politikasında Ermeni e, diasporasıyla da ilişkiler içerisine girdiler. Yani 2002-2007 arası Türkiye'nin böyle büyük bir take girdiği ve hem ekonomik büyümesiyle hem demokratikleşme süreciyle dünya sahnesine yeniden oturduğu bir dönem olarak gördük. Ve ben bunu tamamen AK Parti'nin başarısından daha fazla daha önceki hükümetten aldığı siyasi ve ekonomik mirası son derece iyi kullanmasına bağlıyorum. 2007 bir kırılma noktası oldu. Bunda Avrupa Birliği'nin ben çok büyük tarihi bir hata yaptığı kanaatindeyim. Eğer Avrupa Birliği o günleri hatırlarsanız, sizler de hepimizle tartıştık, ee, Türkiye e, AK Parti iktidarına yönelik de bazı soru işaretleri vardı aslında. Yani bir gizli gündemi mi var? Ee, aslında Avrupa Birliği'ni kullanıyor mu? Bu çok tartışılabilir benim şahsi kanaatim. Erbakan ekolünden gelen bir siyasi hareketin ne kadar değiştiğini söylese de nüvelerinde, deneyasında o Erbakan ekolünün ideolojilerinin olduğunu düşünüyorum. Ve Avrupa Birliği'ni de aslında iç politikada İhtiyacı olan gücünü kullanmak için hem ekonomik açıdan hem e, siyasi açıdan e, ciddi bir araç olarak e, kullandığı kanaatindeyim AK Parti'nin. Ama kullanmış olabilir. Burada eğer Avrupa Birliği, Almanyası, Fransası ve özellikle Yunanistan ve Kıbrıs gibi ülkeler e, hata yapmamış olsalardı, tarihi bir hata yapmamış olsalardı, belki... belki e, AK Parti iktidarı ya da Erdoğan Avrupa Birliği sürecini öyle ya da böyle devam ettirmek zorunda kalacaklardı ve müzakereler donmayacaktı ve bir şekilde Türkiye'deki bugün yaptığımız hukuk devletinin kalmadığı, demokrasinin geriye düşmeye başladığı tartışmalarını da yapmak zorunda kalmayacaktık ama ne yazık ki başta Fransa, o zamanki Sarkozy olmak üzere ve Yunanistan her zamanki gibi e, Kıbrıs Rumları, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini e, dondurdular. Bu da e, AK Parti iktidarının ve Başbakanın e, zaten DNA'sında olan Orta Doğu'ya ve Arap dünyasına, İslam dünyasına yönelmesini e, yol açtı. Aslında e, Sayın Bakan biraz önce söyledi, e, Türk dış politikasında arayışlar ve dönüşümler, arayışlar her zaman oldu. Ee, ben 1980'leri hatırlıyorum. Ee, e, İsrail'le ilişkilerin düzeyi indirildiği zaman aslında Türkiye'de bir askeri hükümet vardı. Ve bunu yapan da askeri hükümetin Dışişleri Bakanı bakanıydı. İlter Türkmen'le o dönemde çok yakın izlediğim için söyleyebilirim. Bunun tek amacı vardı aslında. İki amacı vardı. Bir tanesi Kıbrıs dolayısıyla Türkiye üzerindeki hipoteyi biraz önce biraz olsun kırabilmek Batı'nın ipoteyini çünkü 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye üzerinde hem ambargo, Amerikan ambargosunun gelmesi, hem bütün uluslararası kuruluşlarda yalnız kalması Türkiye'yi, Türkiye'yi yeni bir arayışa yöneltmişti. Bu da İslam dünyası olabilir diye düşünüldü ve bu şekilde bir açılım yapıldı. İkinci neden de ekonomik de aslında yeni pazar arayışları dolayısıyla Türkiye, Orta Doğu ve İslam dünyasına açılmaya çalıştı. Bunun tek e, aracı da İsrail ile ilişkileri bozmaktı. Büyükelçiliği hiç Büyükelçiyi çekmekti ve nitekim 1980'den sonra Türkiye aslında ilk hamlesini Orta Doğu'ya yapmış oldu İsrail ile ilişkilerin düzeyini indirerek ve 80-90 arasında bu, bu e, ilişkilerde büyük bir gelişme de sağlandı ekonomik ilişkiler, Türk iş adamları, e, inşaat şirketleri açılma fırsatını buldular ama 90 Körfez Savaşı ile birlikte büyük bir darbe yedi. Ondan sonraki dönemi de hatırlıyorum. Özal döneminde de yine aynı şekilde Özal e, bu politikayı izlemeye çalıştı. Şimdi e, Avrupa Birliği daima Türkiye'nin aslında hedeflerinden 1960'lardan başlayarak yani ilk anlaşmayı imzaladığımız zamandan itibaren ama Türkiye'nin iç politikasındaki arka arkaya e, darbeler değil askeri darbeler sürekli ve iç istikrarsızlık. Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine büyük sekteler vurdu. AK Parti iktidara geldiği zaman en azından tek parti iktidarıyla, çoğunlukla bu süreci devam ettirebilecek bir güce sahipti. Ve buna da demin de vurguladığım gibi ihtiyacı vardı. Çünkü Avrupa Birliği'nin desteği olmadan iç politikada askerin vesayetini kontrol altına alması mümkün değil. Onun için askerin gücünü kırabilmek için Erdoğan ve AK Parti iktidarı Avrupa Birliği ile yakın ilişkilerini sürdürdü. Tabii müzakerelerin başlamasıyla birlikte de ekonomik açıdan da çok ciddi bir şekilde Türkiye'ye bir açılım sağlandı. 2006'dan itibaren, 2004'ten itibaren Türkiye'ye 4,5 milyar euroluk altyapı fonu, atmaya başladı ve karşılıksız gibi olarak. Şimdi bu önemli bir e, çıkıştı. Dinamizm, ekonomik çarkların dönmeye başlamasıyla birlikte yabancı yatırımlarda başladı. Şimdi aynı noktaya dönüyorum. 2009'a geldiğim 2007-2009 arasında e, Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik aslında büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu görüyoruz ve Orta Doğu'ya yeniden arayışlara yöneldiğini e, görüyoruz burada aslında yine İsrail politikasının bir unsur olarak bir açılım unsuru olarak argümanı olarak sahneye çıktığını görüyoruz çünkü 2009'dan itibaren İsrail ile ilişkilerde kontrollü hatta yani bilerek bence bir kriz atmosferine girildi önce Gazze bombardımanı Orada duygusal tepkidendi. Türkiye Başbakanının duygusal tepkisi oldu diye düşünüldü. Arkadan Davos Zirvesi One Minute krizi. Ondan sonra da Marmara, Mavi Marmara olayı ve Büyükelçilerin geri çekilmesi. Şimdi bilinçli bir tırmanışa yöneldi. Aynı anda da Türkiye Orta Doğu'ya daha fazla açılmaya başladı. Fakat orada bütün hesaplar alt üst eden bir Arap Baharı ortaya çıktı. Arap Baharı'nın başında da yine Erdoğan hükümetinin aslında stratejik hedefler doğrultusunda hareket ettiği kanaatindeyim. ile ilişkiler dondurulurken Filistin bayrağı ile birlikte bir Arap sokağında Erdoğan kahraman gibi bir lider olarak sahneye çıkarken diğer taraftan da Müslüman kardeşlerin iktidara geleceği ve bundan sonraki süreçte, yani beş yıl, on yıllık dilim içerisinde Müslüman kardeşleri Mısır'dan başlayarak bütün Arap coğrafyasına hakim olacağı varsayımıyla bir politika izlenmeye başlandı. Hatta o dönemde ben birinci yılında Arap Baharı'nın Mısır, Tunus ve Libya'ya gittim. Libya ayrı bir hikaye. Libya'da aslında Türkiye'nin gerçekten büyük kaybı var. Kaddafi'nin devrilmesiyle çünkü bütün yani büyük iş kaybı var orada ama Tunus ve Mısır'da Müslüman kardeşlerin ve Suriye'de bir de Suriye'yi de içine katmak lazım bunu Arap coğrafyasına da katarak yani Ürdün'ü de içine alarak değerlendirmek lazım yakın zamanda kısa ve orta vadede Müslüman kardeşlerin iktidarı alacağı ve kontrol edeceği varsayıldı ve buna göre bir politika e, belirlendi. Mısırda Müslüman kardeşler bir yıl içinde devrilince ve Morsi devrilince bütün Arap Baharı sonrasında uygulanan ve aslında e, temel stratejiye uygun olan e, uygun olan e, politika alt üst oldu. Ve bundan sonra aslında bence çok ciddi hatalar yapmaya başladı. E, Başbakan ve AK Parti iktidarı ve tabii ki Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Ben bu hatalarını da iki, üç noktada vurgulamak istiyorum. Birinci hata her şeyden önce Arapların Araplara bir abilik yapma rolünü üstlerdi. Sayın Bakan da vurguladı hiçbir zaman hani Sayın Atatürk'ün sözünden hareketle Araplar sormadıkça fikrinizi söylemeyeceksiniz demiş Mustafa Kemal. Yani bugün ne kadar haklı olduğumuzu, her an haklı olduğunu görüyoruz. Çünkü ilk başta cazip gibi göründü. Yani Araplar modeli, Türkiye modeli, İslam demokrasi kavramlarını özdeşleştirmiş bir Türkiye modeli, kalkınan, Batı'yla işte aynı masada oturan, G20'lere giren falan böyle bir Türkiye modeli varken kendisine abilik taslamaya çalışan bir Türkiye ve Başbakanı da Dışişleri Bakanı ile karşılaştılar. Bu da Arap dünyasında tepki uyandırdı. Bunu hem Mısır'da gözledim hem Suriye olayında gördük. Ve en son aşamada aslında Suriye'ye tam anlamıyla iplerin kopmasına neden olan aslında tam bir abilik taslamaya çalışması oldu Başbakanın ve Dışişleri Bakanı'nın. Şimdi bir de çok kısa bir şekilde batı dünyasıyla ilişkilere bakmak istiyorum. Batı dünyasıyla ilişkiler, Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkiler özellikle gezi olaylarından bu yana tam anlamıyla dibe vurdu. Yani şöyle tü demokrat lider tırnak içinde bir Erdoğan imajı otokratik bir lider imajına dönüştü. Hele hele basında. Korkunç, yani hiçbir Türk Başbakanına, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına yapılmayacak şeyler, karikatürler yer aldı, yazılar yer aldı. Sadece bir tek ekonomistin kapağı bile aslında bütün Batı dünyasındaki imajı ortaya koyuyor son birinin içerisinde. Sizler de hatırlayacaksınız ekonomist kapağında Erdoğan'ı bir sultan kıyafetiyle resmetti. Ve altına demokrat mı, sultan mı diye maşet attı. İkinci bir olay bu, gezi olaylarından sonra dibe vuran imajı çıkartabilmek için, düzeltebilmek için Erdoğan e, bir Avrupa turuna çıktı. Ve İsveç'e gittiği zaman, İsveç e, basınını biliyorum son derece dikkatli, saygın e, sözcükler kullanır. Ama e, bir makale yayınlandı, iki fotoğraf kullanıldı. Bir tanesinde Gülen Erdoğan diğerinde son derece sinirli bağıran Erdoğan fotoğrafları Doktor Jekyll mı Mr. Hyde mi? İki yüzü hangisinden hangisiyle buraya geldi diye vurguladı İsveç basını ve önde gelen bir gazetesi. Şimdi Batı dünyasında böyle bir imaj var. Orta Doğu'da Arap dünyasında o beklenen liderlik rolü bir anlamda e, sarsılmış ve e, güvensizlik havası esiyor. Ee, Mısır, Suriye ve İsrail'le ilişkiler neredeyse donmuş vaziyette. Suriye'yle zaten hiç yok. Ee, şimdi böyle bir atmosferde seçimleri kazanan bir başbakan, yüzde 45'le referanduma dönüştürdüğü seçimleri bu atmosferi nasıl değiştirebilecek ve iç politikayı bunu nasıl yansıtabilecek? Bence önemli soru bu. Ee, yine burada e, dış Dan gelecek desteğe ve dıştan bir rüzgara ihtiyacı var ee, hükümetin ve başbakanın Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde istediği hedeflere ulaşabilmesi için. Çok fazla de, de, gir, girmeden vurgulamak istiyorum. Üç e, koz var Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının elinde. Bir tanesi İsrail ile ilişkileri normal, normalleştirmek ki önümüzdeki günlerde ben bunu bekliyorum. Zaten bunun altyapısı yapılmış durumda. Muhtemelen İsrail zaten özür diledi. 20 milyon dolarlık bir e, tazminatı ailelere ödemeyi kabul etti. Hem de Türkiye'nin koşullarıyla o para ailelere doğrudan verilmeyecek bir vakfa aktarılacak. Ve o vakıf, tören mi olur başka bir vakıf mı olur onu bilmiyorum. Oradan ailelere verilecek. E, Gazze konusundaki koşulunu yumuşatmış durumda iktidar. Zaten uzun süredir Gazze'ye fazla e, ağırlık vermiyor. Orada da bir yumuşak. Önümüzdeki dönemde İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi, Amerika ile ilişkileri de düzeltmesini sağlayacak. Obama nezdinde Erdoğan'ın pozisyonunu güçlendirecek. İkinci Kıbrıs politikasında bunun işaretleri başladı. Kıbrıs'ta yeniden barışçı bir lider ve Türkiye imajının yaratılması illaki... Sorunun hemen çözülmesi gerekmiyor ama kısa vadede bu imajın yaratılması Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde bir rahatlama sağlayacak ve üçüncü noktada e, en önemlilerinden bir tanesi Kürt sorununda hem Türkiye içinde hem bölgesel bazda daha aktif ve yeni adımlar atacak bir politika izleyecek. Son cümle Sayın Başkan e, bütün bunlar e, Erdoğan'ı ee, uluslararası alanda 2002-2007 arasındaki böyle demokrat lider işte Türkiye modeli imajını e, e, döndürebilir mi? Sağlayabilir mi? Çok zor. Artık bunu bu, bu tren kaçtı gibi görünüyor. En azından o imaj çok sarsıldı. Bunu sağlamak mümkün değil. Ama kısa vadede iç politikaya e, kullanabileceği ve güçlendirebileceği, kendi pozisyonunu güçlendirebileceği bu hedeflere doğru yürümesini sağlayacak bir dış rüzgarı yakalamaya yetecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum benim için. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben sınavda devam ediyorum. Deniz Bölükbaşı Büyükelç'i ve şu an milletvekiliyle kutra bakmayın. Ee, bu konuda deneyimli bir e, şansı olarak görmek istedim. Hemen çok e, teşekkür ederim. Ben de İstanbul Üniversitesi e, İktisat Fakültesi mezunları cemiyetine bu nazik davetleri için teşekkür etmek ve e, iktisatçılar haftanızı kutlamak e, istiyorum. E, dış politikada yeni arayışlar ve e, dönüşüm konusunun ele alındığı e, bu toplantıda bu e, arayış ve dönüşüm konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için AKP hükümetlerinin e, 12. yılına e, giren dış politikalarının bir muhasebesinin e, yapılması sanırım e, gerekli olacaktır. Ben e, izninizle e, biraz e, belki mizahi bulabileceğiniz bir e, çerçevede e, konuyu ele almak istiyorum. Ee, mutlaka Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesine girmişsinizdir. Orada ilk sayfada iki fotoğraf ve iki vecize göreceksiniz. Sol tarafta Büyük Atatürk'ün fotoğrafı ve yanında el yasıyla yurtta sul, cihanda sulh. Sağ tarafta ise bir yerden bir intihal olduğu izlenimi yaratan bir vecize. Aynen şöyle diyor. Eee diplomasi yoktur. Satı diplomasi vardır. O satı da bütün dünyadır. Altında da Sayın Ahmet Davutoğlu'nun mütevessim bir e, fotoğrafı. Şimdi e, Sayın Davutoğlu e, bu 12 yıl içinde daha önce Başbakan ve Cumhurbaşkanı Baştanışmanlığı da dahil olmak üzere e, AKP'nin dış politikalarının belirlenmesinde etkili bir konumda olmuştur. Bir süredir de Türkiye Cumhuriyeti'nin dışları bakanıdır. Mecliste dışları bütçesine takdim ederken, izledikleri politikanın çok merkezli, çok boyutlu, ön alıcı, sağduyulu, gerçekçi ve etkili olduğunu bugüne kadar iddia edilmiştir. İşte bu Politikanın bugün Türkiye'yi getirdiği e, noktanın muhasebesi, bu politikanın uygulanmasında e, acaba yeni arayışlar ve dönüşüm e, kelimesi mi daha doğrudur? Yoksa pusulasız sürüklemiş ve savruluş mu daha doğrudur? Bir fikir edilemeyeceğiz. Yalnız da biz Sayın Davutoğlu'nun haksızlık yapmayalım. E, bir de Sayın Başbakan e, ne diyor ona e, bakalım. 2009 yılından beri e, bütçenin tümü üzerinde, mecliste yaptığı e, konuşmaların hepsinde şu paragrafı e, bulacaksınız. E, hükümetimizin izlediği politikalar e, sayesinde bugün Türkiye gündem peşinde sürüklenen değil, gündem yaratan, bölgesinde düzen kuran, uluslararası itibarı olan ve sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Zeyneput Başbakan'ın da dış politikadaki sözleri, bunlar çok ilginçtir. Bunun göstergesi olarak da, yani Türkiye'nin itibarlı bir ülke bölgesinde düzen kuran bir ülke olduğumuzun göstergesi olarak da iki hususu hep söylerim. Birincisi İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliği'ne bir dönem Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun seçilmesini, bu itibarın ve etkili politikanın bir göstergesi olduğunu gösterir. Ama asıl 2009-2010 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine Türkiye'nin seçilmesini, bunun kanıtı, bunun göstergesi olarak söyler. Yani geçici üyelik, Sayın Bakanım daha iyi bilirler, fazla bir kıymeti harbiyesi olan bir şey değildir ama... Sayın Başbakan bunu öyle görmektedir. Gelin 2009-2010 döneminde Türkiye ile birlikte geçici üye olarak kimler bulunmuş Güvenlik Konseyi'nde? Ona bakalım. Burkina Faso, Costa Rica, Libya, Vietnam, Uganda. Bunlar da Sayın Başbakan'ın ölçüsüne göre dünyada düzen kuran, çözdülenen itibarlı ülkeler. Bu girişi yapmamın nedeni AKP'nin 12 yıllık diş politikasında algıların, olguların önüne geçtiği, olguları karartan bir algı yönetiminin bütün unsurlarıyla uygulandığını söylemek için de neydi bu dış politikanın mümeyiz vasıfları? Kazan kazan, sıfır sorun, ezber bozma, paradigma değiştirme, tabuları yıkma gibi siyaset biliminde pek karşılığı olduğu söylenemeyecek klişe sloganlarla yürütülen bir politika e, olmasıydı. Günü e, ve görüntüyü kurtarmaya e, odaklı bu politikada şekil ve görüntü her zaman öz ve esasın önüne e, geçmiştir. E, bu anlamda bu e, e, işporta anlayışıyla yürütülen bir slogan olduğunu söylemek sanırım AKP hükümetlerine haksızlık e, sayılamayacaktır. Hmm. Sayın e, Bakan Hikmet Çetin e, açış konuşmasında dış politikanın e, olmazsa olmaz bazı özelliklerine e, ne, kısaca değindi. İdeolojik dış politika olmaz Dış politika konuları iç politikada istismar edilmez. Bir de yanılmıyorsam bu arayış sürecinde iç işlerine müdahale etmeme ilkesine gereğince riayet edilmesine. Şimdi bu açılardan bakınca ben AKP hükümetinin dış politikasının konular bazında Türkiye'yi nereye getirdiğini belki vaktimiz kalırsa ikinci turda değerleneceğim ama önemli olduğunu düşündüğüm iki yönü üzerinde durmak istiyorum. Birincisi bugün Türkiye'nin dış politikası bazı alanlarda ciddi bir uluslararası meşruiyet sorunu yaşamaktadır. Uluslararası hukukla sorunlu bir dış politikadır. Mesela İran. İran'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ambargosunu fiilen geçersiz kılmak için Türkiye üzerinden yapılan gaz, doğalgaz, altın takası, uluslararası hukuk açısından çok sorunlu bir politikadır. Bunun Türkiye'nin karşısına çıkaracağı sorunları ileride önümüzdeki dönemlerde yaşayarak göreceğiz. İkincisi Irak'la ilişkilerde. Türkiye bugüne kadar Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin Türkiye için vazgeçilme önemde olduğunu söyleye gelmiştir. Ama son dönemde baktığımız zaman, Türkiye'nin Irak politikası, Barzani'nin odaklı, Kuzey'deki Kürt Özel Yönetimi Bölgesi'nin esas alan bir politika olduğu görülecektir. Irak Merkezi hükümetiyle ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Ve Irak Anayasası'nın açık hükümlerine rağmen, Türkiye'nin, Arzani yönetimiyle imzaladığı e, petrol ve petrol taşıma anlaşmaları uluslararası hukuk açısından çok sorumludur. Bu açıdan da bir e, uluslararası meşruiyet sorunu yaşamaktadır. Aşağıya Suriye'ye geldiğimiz zaman orada da Türkiye'nin baştan beri izlediği bir ülkedeki bir iç savaşın dış müdahaleyi meşru kılabileceği anlayışı uluslararası hukuka alenen aykırı bir e, durumdur. Hele hele savaşan taraflardan bazılarına birine e, silah ve mühimmat e, desteği veya lojistik destekte bulunulması, Uluslararası Adalet Divanının Amerika ve Nikaragua kararlarıyla da tescil ettiği gibi uluslararası hukuka alenin aykırı bir durumdur. Bu üç konuda Türkiye'nin dış politikası, bursası, meşruiyet e, sorunu yaşamaktadır. Bir e, diğer ilginç yönü de bazı dış politika uygulamalarının e, izaha muhtaç bir garabetler ve çelişkiler, e, yumağı oluşturmasıdır. E, Avrupa e, Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması olan ve e, göstermelik de olsa bir çeşit katılım müzakereleri yürüten Türkiye'nin orta ülkeleriyle gümrük Birliği anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söylemesi çok ciddi bir garabettir sayın hocalarımız izans verir hocalarımız bunu benden daha iyi takdir edeceklerdir aynı şekilde bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin oliptik güvenlik e, e, vecibelerin üstlendiği bir anlaşmaya taraf olan Türkiye'nin aynı şekilde olmasa bile yine de güvenlik boyutu olan bir Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olmak için bu kadar gayret sarf etmesi izaha muhtaç bir garabettir. Hele hele bunu Sayın Başbakan'ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında Moskova'ya yaptığı ziyarette e, Putin'e 50 yıldır kapının önünde bekliyoruz. Bizi Şangay Örgütüne alında bu sıkıntıdan kurtarın demesi bu garabeti daha da kanmeli hale getirmektedir. Bir üçüncü garabette bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin NATO savunma sistemindeki silah sistemlerinin karşılıklı işlerliği enteroperabilitesi ilkesi ortadayken hava savunma sistemleri için yaptığı ihaleyi Çin Halk Cumhuriyeti'ne vermesi izaha bir garabettir. Bütün bunlar e, Türkiye'nin e, ana e, bağlama limanı olduğunu düşündüğümüz batı e, ile ilişkilerinde ciddi pürpürüzler e, yaratmıştır. E, bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda Sayın Bakanım da işaret ettiler. Bu Dış politika sonucu bölgesel güç olma iddiasında olan Türkiye, bölgenin en önemli üç ülkesinde büyükelçisi yoktur Suriye, İsrail ve Mısır. Diğer bir önemli olan Irak'taki, Bağdat'taki büyükelçisinin e, merkezi e, Irak e, makamlarıyla ilişkisi yoktur. Muhatap olarak dahi e, anlamamaktadır. Sıfır sorunun getirdiği nokta Türkiye ana başlıklarıyla e, bunlardır. Sıfır sorun diye yola çıkan e, Türkiye neredeyse sorunlu olmadığı ülke kalmamıştır. Sorunlu olmayı bırakın, selam vereceği fazla bir ülkede kalmamıştır. Hakkını yemeyelim Sayın Başbakan'ın. Üç müttefiki vardır Sayın Başbakan'ın bugün dünyada kalan birisi Gazze'den Hamas diğeri Müslüman kardeşler üçüncüsü de İran, kuzeyindeki Parsani. Yani Sayın Davutoğlu'nun stratejik derinliği zaman içinde stratejik sığla oradan stratejik çöküntüye ve sonunda da bir stratejik bataklığa dönüşmüştür. Yine bu konunun en iyi nasıl tasvir edebileceğini Sayın Başbakan'ın bir baş danışmanına bırakalım. Tarih profesörü ve felsefe doktoru olan bu baş, baş danışman dediğine göre geldiğimiz noktanın özeti değerli bir yalnızlıktır. Bu geçmişte milli takımların 8-0, 9-0 kaybettiği dönemlerde gazetelere atılan şerefli mağlubiyet başlıklarına anlanmaktadır. Ben bu noktada ezeyim. Ülkeler bazındaki bazı düşüncelerimi de ikinci turda vakit kalırsa paylaşmak isterim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Iıı ee, Osman Koyutu devam ederiz. Buyurun. <gülüyor> teşekkür ederim Sayın Başkan. Önce ben de beni bu Müstesna Topluluğa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle saygın katılımcılar içerisinde konuşmak da bana cidden onur veriyor. Benden önce yapılan konuşmalara katılıyorum. Bu konuşmaları tekrar etmemek için bunların dışında bir yaklaşım içerisinde konuşmak istiyorum ama bu yaklaşımda bugünkü hükümetin uyguladığı dış politikayı değinmemek imkanı yok. Ve bu politikaya değindiğiniz zaman da daha önce konuşulan konuların bazılarının ister istemez örtüşmesinden kaçınmak imkanı yok. Şimdi Türkiye'nin yapısına, dış politikadaki yapısına bakacak olursak, Türkiye esas itibariyle bir imparatorluktan devretmiş bir ülke, imparatorluktan devretmiş bir ülkenin ülke olmanın o ülkenin dış işleri, teşkilatına ve dış politikasına sağladığı kazançlar olduğu gibi o politikanın uygulamasında başka ülkelerden daha ihtiyatla hareket edilmesini gerektiren bazı kısıtlayıcı unsurlar da var. Türkiye'nin nasıl imparatorluktan devrettiğimde düşüncek olursak bu da bir çok geniş bir konu, çok uzun konuşulacak bir konu ama bir şeyine bakmamız lazım. Batı yönelimli bir imparatorluktan devletmiş Türkiye. Yani bugün Osmanlı hayranlığı içerisinde, Osmanlı uygulamalarını yeniden canlandırmaya çalışanların Osmanlı'nın yüzünün hep batıya dönük olduğunu da hatta lazım diye düşünüyorum. Türkiye'nin dış politikasında önemli bir nokta bence, Türkiye'nin bölgedeki diğer liderliği oynayan birkaç ülkeden farklı olarak istikrar ortamında daha rahat hareket edebilen bir ülke olması. İstikrarsızlıkta hareket edebilen ülkeler bölgemizde var. İstikrarsızlığı dış politika aracı olarak kullanabilen bu yetiye sahip ülkeler var. Türkiye onlardan biri değil. Türkiye etrafındaki ülkelerin istikrarını sağlamaya çalışan bir ülke. Çünkü dışarıdaki istikrarsızlık Türkiye'nin içine de her seferinde yansıyor. Türkiye öteden beri, Osmanlı zamanından beri de hep dış istikrarı oluşturmaya çalışmış bir ülke. Onun için dış politikasında dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi ve belki şey etrafında istikrar oluşturmak. İmparatorluktan devreden bir ülke dedim. İmparatorluktan devreden bir ülkenin o dönemlerden edindiği bir izlenim de var. İzlenimden daha doğrusu bir ders de var. O ders de şu, yakın çevresindeki Oran ülkeleriyle olan ilişkilerinde Arapların kendi iç ihtilaflarına kesinlikle taraf olmamak o dönemden bugüne kalmış bir ders. Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi Arap ülkeleri bir Arap alemi diye bir alemden bahsetmek doğru bir şey değil. Yani Arap dünyası dediğiniz zaman birleşik aynı hedefe kitlenmiş, tamamen aynı emeller peşinde bir dünya yok ama Arapların belki soyut diye kabul edebilecek, iki kavram etrafında birleştikleri bir gerçek. O kavramlardan bir tanesi Arap ailesi kavramı. Arap ailesine mensup olanların, Araplarla ilgili işlere, karışmalar Araplarca hoş görülürken, Arap ailesine mensup olmayanların Arap işlerine, özellikle de taraf olarak karışmaları katiyen, rahat görülmüyor, şey edilmiyor, kabul edilmiyor. Benim bu konuda bir kısa bir anekdot anlatabilirim. Ben Birleşmiş Mühettir, e, Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yardımcısı iken, Genel Kurulu'da yapılan bir oylamada Araplarla ilgili bir karara biz çekimsel kaldık. Çekimsel kalınca Mısır Daimi Temsilci Yardımcısı bana geldi. Dedi ki sen nasıl çekimsel kalabilirsiniz? Böyle bir konuda Arap kararlı lehine oy vermenizi beklerdik Dedik ya bunu bana söyleyebilecek en son adam sensin. Çünkü siz de çekimsel kaldınız Mısır olarak. Nasıl gelip bana bunu söylüyorsun? Dedik ki biz Arapız, bizim, bizim başka dedi. Biz biz bu siz yapamazsınız. Şimdi Arapların belli bir kafa yapısı, Arap ailesi şeyi kavramı Arap itilaflarına veya Arapların işlerinde Arap ailesinin başka türlü davranabileceğini öngörüyor. İkinci bir Arapların birleştiği konu gene soyut anlamda Arap toprakları kavramı Arap toprakları denilen topraklara başkasının kem nazarla bakması ya da kem nazarla bakıyor izlenimini vermesi gene Araplarca kabul edilebilen bir şey değil. Devisit sonucu Türkiye'ye geçmiş olan Hatay hakkında Suriye başta öteki Arap ülkelerinin hissiyatını düşünecek olursak bunu da anlamış oluruz. Şimdi bugünkü hükümet, AKP hükümeti 52. hükümetten devraldı, koalisyon hükümetinden devraldı yönetimi. O koalisyon hükümetinin görünümü çok parlak bir görünüm değildi. Koalisyon hükümeti, rahmetli Başbakan Ecevettin, yaşı, fiziki, kapasitesi, diğer iki partinin geçinemiyormuş gibi davranışları vesairesi dışarıdan bakıldığı zaman zayıf ve istikrarsız bir görüntü veriyordu. Ama bugün o hükümetin yaptıklarına kağıt üzerine baktığımız zaman o hükümetin birçok alanda başarılı olduğunu görüyoruz. Ekonomi alanında çok başarılı olduğu kesin. 2002 bunalımını, ekonomik bunalımını o hükümet atlattı. Dış politika alanında da hiç başarısız değildi baktığınız zaman. Hükümet yönetimi devraldı. Devraldıktan sonra başarılık onları doğru takip etmek ferasetini gösterdi ve oralarda da başarılı olduğunu için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikasından bahsederken bunu bir bütünmüş gibi almak bence mümkün değil. Önce dış işleri gelen ve eski büyük büyükelçi olan Yaşar Yakış, arkasından Abdullah Gül, arkasından Ali Babacan, Türkiye'nin geleneksel dış politikasını geliştirerek takip etmeye çalıştılar. Bunda özellikle Abdullah Gül başarılı oldu. Fakat daha sonra e, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığına gelmesinden sonra Türkiye bizim bugün tartıştığımız konuya konunun başlığına çok uygun bir yaklaşım içine girdi. Dış politikada arayışlar ve dönüşüm. Gerçek bir dönüşüme doğru Türkiye'yi çekmeye çalıştı. Bu dönüşüm, Sayın Bakan'ın biraz önce yapmış olduğu çok kapsamlı açış konuşmasında bir gibi sıfır sorun diye çok iddialı. Gerçekçi olmaktan uzak bir yaklaşımla başladı. Ve netice itibariyle dönüşüm şöyle oldu. Şimdi Türkiye Hükümet devraladığı zaman nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olan bir batılı ülke idi. Ve gerek batıda gerek doğuda bu açıdan ilgi çekiyordu, bu açıdan bir çekim merkezi oluyordu. Doğu içinde Müslüman ama batılı, batı içinde batılı ama Müslüman şeklinde bir yaklaşımla çok ilgi çeker ve ilgi çekmenin de ötesinde bir... Çekim merkezi haline gelmiş bir ülke halindeydi. Şimdi bizim bu yaklaşım içerisinde Batı ile ilişkilerimiz dediği zaman biz kendimizi Batı'nın bir parçası olarak görüyorduk ve Batı da bizi öyle görüyordu. Batı bizi öyle görmekle beraber, Türkiye'nin kendine özgü coğrafi şartları dolayısıyla ki Türkiye'nin bölgesinden bahsedildiği zaman hep akla gelen Ortadoğu ama sadece Ortadoğu değil tabii, Türkiye'nin içinde bulunduğu geniş bölge, Balkanlardan başlıyor, Karadeniz, Marmara ve Ege ona bağlı olarak e, onun interlandi, Akdeniz Orta Doğu ve daha sonra da Kafkasya. Bütün bu geniş bölgenin içerisinde Türkiye batılı ve Müslüman kimliğiyle ve e, çağdaş yapısıyla e, ciddi bir işlem görebilecek bir ülkeydi. Batı politikalarını uygularken de bu bölgenin kendisine dikkat etmiş olduğu şartlar çerçevesinde belli oynamalar yapıyordu. Yani baktığınız zaman Türkiye batı çıkarlarını mesela bir Lüksemburg gibi gözü kapalı uygulayabilecek bir ülke değil. Bir Belçika gibi gözü kapalı uygulayabilecek bir ülke değil. O Türkiye'nin Birleşmiş Milletler içerisinde Ekonomik ve Sosyal Konsey komisyonlarının seçimlerinde de şurada burada tesir eden bir şeydi. Yani Batılılar Türkiye'yi seçecekleri zaman kendi atlarına tamamen bir batılı olarak davranmayacağını bildikleri için son seçimlerde ciddi sıkıntı yaşıyordu. Ama Batı ile aramızda bir nevi modüs operandi vardı. Biz bunu uyguladığımız gibi Batı da bunu kabul ediyordu. Ve Batılı bir ülke olarak biz Batılıların genel e, toplamından daha değişik politikalar uygulayabiliyorduk. NATO üyesi olarak Sovyetler Birliği ile dahi ilişkilerimizde belli bir gözetme vardı ve NATO da bunu kabul ediyordu. Şimdi bir Batılı ülke olmaktan yavaş yavaş çıktık. Dönüşüm dediğimiz zaman buraya geliyoruz. Türkiye mesela Irak savaşı başladığı zaman, ikinci Irak savaşı başladığı zaman oraya katılmamak şeklinde çok doğru bir yaklaşım benimseydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oylaması sonucu. Ben o dönemin hemen arkasından Berlin Büyükelçiliğinden dönmüştüm. Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi olarak atandım ve o bölgedeki ülkelerin hepsinden hemen hemen süratli ve kapsamlı temaslarda bulundum. Bu göreve gelir gelmez. hepsinden bana ilk söylediği şey siz Irak'ın işgaline katılmadınız, sizin art niyetiniz yok, biz size çok güveniyoruz diyorlardı. Biz gene o zaman ve bu da AKP hükümetinin bir başarısıdır, onu da kabul etmek lazım. Irak'a komşu ülkeler mekanizması adında bir mekanizma kurarak Irak'ın toprak bütünlüğünü ve milli egemenliğini diğer ülkelere de destekleyecek bir mekanizma oluşturduk ve o Irak'ın bugüne kadar gelmesinde cidden bir etkili mekanizma olarak çalıştı. Türkiye'nin bu ortam içerisinde yaklaşımın layık bir ülke olduğu için mezhepçi yaklaşımlara hiçbir şekilde girmemekti. Irak'a baktığı zaman Irak'ın Şii'ymiş, <gülüyor> Sünni'ymiş yahut da Hristiyanmış, bunlara hiç bakmaksızın Irak'a bir bütün olarak yaklaşıyordu Türkiye. Oraya yaklaştığı zaman da kendisinin özellikle gözetmiş olduğu mesela Türkmen nüfusunun da yarısı Sünni, yarısı Şii olmasına rağmen hepsini bir bütün olarak alabiliyordu. Davutoğlu'nun yaklaşımı içerisinde bu layık yaklaşımın da ortadan kalktığını gördük. Daha önce yapılmış olan ve önceki hükümetlerin desteklemedikleri telkinler çerçevesinde Sünnilerin bu bölgedeki koruyuculuğuna yavaş yavaş sorunmaya başladı Türkiye. Böyle olduğu zaman yaklaşımlar mezhebi yaklaşımlar olarak ortaya çıktı. Ve mezhepçi yaklaşımlar Müslüman kardeşlerin de Sayın Büyükbaşı'nın demin söylediği gibi etkisiyle Müslüman kardeşlerle olan iltisakı etkisiyle Türkiye'nin dış politikasını belli bir çizgi üzerine çekti. Ülkenin içerisinde iş politikayla bağlantılı Avrupa değerlerinden uzaklaşan ve otoriterleşen yaklaşımların da katkısıyla bugün Türkiye'nin bu bölgede vermiş olduğu görüntü giderek Orta Doğu ülkesi haline gelen bir ülke ve bu ister istemez Türkiye için bir sıradanlığı da beraber getiriyor. Sıradanlıkla birlikte ciddi bir gerileme de söz konusu. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu dönüşüm maalesef Türkiye'yi gerileten bir dönüşüm. Türkiye'yi eski konumundan uzaklaştıran bir dönüşüm. Eskiden Batılılar Türkiye'yi bu bölgede kendilerinden bir ülke şeklinde algılarlarken bugün kendileriyle bağlantılı kullanabilecekleri bir ülke gibi görüyorlar. Ve artık bir Batı ülkesinden çok Batı'nın bir ülkesi, Batı'nın idaresindeki bir ülke gibi görüyorlar. Bu da Türkiye için hiç kabul edilebilecek bir yaklaşım değil. Şimdi Türkiye'nin dış politikasının evvelce bu bölgeyle hiçbir ilgisi olmadığı, bu bölgeye sırtını döndüğü, komşularıyla ilişkilerinde sorunlar olduğu şeklinde hükümetin çok sık kullandığı bir söylem var. Bu söylem tabii ki doğru değil. Türkiye'nin bulunduğu bölge dolayısıyla birçok sorunları olduğu belli. Ama Türkiye'de Atatürk zamanından beri bu sorunları gerek ikili, gerek çok taraflı ittifaklarla hep çözmeye başlamış ve komşularla iyi içinmeyi her zaman aramış bir ülke. bu ülke. Bugün tabii bu ilişkilerin bir parça daha görünür hale gelmiş olması, Ortadoğu'daki ilişkilerin görünür hale gelmiş olması başlangıçta müspet bir e, durumken, şimdi o müspet durum demin genel Sayın Bölükbaşı'nın da söylediği gibi, Sayın Bakan Hikmet Çetin de söylediği gibi, bazı çok önemli ülkelerle temasın tamamen kesilmiş olması, bazı çok önemli ülkelerle ilişkilerin çok güvensiz bir ortamda sürüklenmesi ve yürümesi şeklinde Yine bir geriye gidiş gösteriyor. Geçtiğimiz ay Fransa'da Lyon'dan yayın yapan bir Fransız radyosu benden bir telefon mülakatı yapmak istedi. Bu mülakat sırasında mülakatı yapan zat bana dedi ki Türkiye'nin giderek batıdan uzaklaştığı ve Arap-İslam alemiyle bütünleştiği şeklinde bir algılama var. Bu algılama doğru mu dedi. Ben dedim ki bu. Giderek batıdan uzaklaştığı şeklindeki algılamanın doğru olabileceğini düşünüyorum. Ama Arap İslam alemiyle yakınlaşma konusunda buna evet demek çok zor. Çünkü Arap İslam alemi diye başladığınız zaman İran'dan saymaya başlayın. İran'da Türkiye'ye karşı çok ciddi bir güvensizlik var. Ve İran Türkiye'ye karşı dikkat edilecek olursa aynen Rusya'nın da yaptığı gibi iki kul bir politika izliyor. İran'ın nükleer gücüyle ilgili, o gücün geliştirilmesiyle ilgili gaz satışıyla, enerji satışıyla ilgili konularda yakın Suriye konusunda kesin bir şekilde taraf Malatya'daki Kürecik radarı konusunda çok kesin bir şekilde taraf iki ayrı oradan işliyor. Rusya ile olan ilişkilerimize de baktığınız zaman Rusya'nın da Türkiye'ye yönelik politikası, çift kuluvarlı bir politika. Rusya'nın kendi güvenlik sıkıntıları ve Suriye konusunda katı bir pozisyon içerisindeyken ticari konularda enerji satışı konusundaki çok ciddi şekilde bir bağımlılık içindeyiz Rusya'ya. Çok başka bir yaklaşım içerisinde. İran'dan Suriye'ye geldiğiniz zaman Suriyenin Başbakan'ın kendi ifadesiyle harp halindeyiz. Oradan Irak'a geçtiğiniz zaman Sayın Bölükbaşı'nda dediği gibi Merkezi Irak Hükümeti'ni tamamen devre dışı bırakmak eğilimi içerisinde gözüküyoruz. Lübnan'dan İlişkilerimiz Suriye bağlantılı gözüküyor. Sarsana, sarsılan ilişkiler. Ürdünle ilişkilerimiz renksiz ilişkiler. Mısır'a geldiğiniz zaman Mısırla ilişkilerimiz tamamen kesik. Kuzey Afrika ile çok bir e, yakın temas gözükmüyor. O zaman nereye baktığınız zaman Arap İslam alemini yaklaştığını görüyorsunuz ki şimdi bir dönüşüm var. Fakat bu dönüşüm Türkiye'yi batılı kimliğinden uzaklaştırıp bir Orta Doğu ülkesine dönüştürmek açısından başarılı ama Orta Doğu ve Orta ile entegre etme açısından da başarısız amaç buysa. Atatürk'ün birkaç sözünü sizden paylaşmak istiyorum dış politikayla ilgili. Bunu da gene. Türkiye'nin bugün uyguladığını yani uygulanmaması gerektiğini söylediği şeyleri Atatürk'ün uyguladığını görüyoruz. Diyor ki, bu 1920'de nutukta yer alan bir şey, e, saklama, Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Büyük ve hayali şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın düşmanlığını, kötü niyetinin kinini bu memleketin ve milletin üzerine çektik. Biz panistanizmi yapmadık. Belki yapıyoruz, yapacağız dedik, Düşmanlarla yaptırmamak için bir an evvel öldürelim dediler, üstümüze geldiler. Panturanizm yapmadık, yapıyoruz, yapacağız dedik, yapacağız dedik ve yine öldürelim dediler. Bütün dava bundan ibarettir. Bütün dünyaya korku ve telaş veren kavram bundan ibarettir. Biz böyle yapmadığımız, yapamayacağımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın sayısını ve üzerimize olan baskılarını arttırmaktansa doğal duruma, geçerli duruma dönelim. Biz yaşama ve bağımsızlık isteyen bir milletiz. Şimdi o söylediği yapamayacağımız şeyi yapıyor bir gözükmek, bugün hükümetin çok yaptığı bir şey, dünyaya yön vermek, oyun kurmak ama yapamıyor ve yapamayacağı şeyi yapar gibi gözükmenin ötesinde Suriye'de kontrol edemeyeceği bir cini şişeden çıkartmak suretiyle Suriye'nin de bugünkü duruma gelmesine gelen bu hükümet yol açmış diye düşünüyorum. Suriye'de bugün 150 bin ölüden bahsediliyor. 150 bin ölünün çok büyük bir miktarının da bu hükümetin izlemiş olduğu Suriye politikasının sonunda olduğu sonucu olduğunu düşünüyorum. Ben burada zamanında olduğunu düşünüyorum. Daha sonraki konularda tekrar konuşmak isterim ama bugün dönüşümden bahsettiğimiz zaman bu dönüşüm ne yazık ki Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir dönüşüm değil, Türkiye'nin konumunu güçlendiren bir dönüşüm değil, Türkiye'yi bu bölgede sıradanlaştıran ve çok ciddi maceralara hayali yönlere sevk edebilecek bir dönüşüm olmasından endişe ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, evet. Hızlar. E, Seyir Bey'de devamlı. Seyir Teştekin'de. Çok teşekkür ederim. Bu davet için, organizasyon için ee, Tabi burada e, çok değerli dış politika emekçileri var diplomatlar var biz gazetecilere e, konunun seni konuşmak düşer biraz giyimi ama e, deneyimlerimiz gazeteci e, gözüyle okuma e, tarzımız açısından ben de Türkiye'nin e, dış politika serüveni ile ilgili e, kanaatlerini paylaşmak istiyorum. E, yani tekrar olacak bazı şeyler ama e, özellikle e, sıfır sorun politikasının e, sıfır komşu noktasına e, gelen bu hikayesinde yeni e, dış politika enstrümanları e, karşımıza çıkıyor. E, bunlar e, çok dehşet şeyler e, bu enstrümanlar aslında. E, nedir diyeceksiniz? E, Yemen'e gönderilen Türk silahları ki... İç çatışmanın yaşandığı bir bölge. Ee, orada e, hem mezhepsel çatışmalar var, hem bölgesel çatışmalar var. Ve her çatışmanın dış e, tarafları var. E, Türkiye silahları e, üç kez oraya gitti, yakalandı. Uluslararası toplumda Türkiye çatışma bölgelerine silah serk ülke durumuna düştü. E, son olarak Nijerya'ya Türk hava yollarının sil uçaklarıyla silah sevketine dair bir tape ortaya çıktı. Bunu İvedikler yalanladılar. Dediler ki Berner Güvenlik Konseyinin yaptırım kapsamında olan ülkelere bu tür sevkiyatlar yapmıyoruz. Ama gelin görün ki Cerya, Berner Güvenlik Konseyinin yaptırım kararı aldığı bir ülke değil. Ee, yani açık olan kendisi bile yalan. Ee, daha sonra Nijerya doğanma komutanı sıralamının geldiğini, tarihini vererek, zamanını vererek, nereye teslim edildiğini belirterek açıkladı, teyit etti. Bu bir, ikincisi son Seymour Hersh'in iddialarıyla gündeme gelen Sarin gazı Türkiye Sarin'le kime silah saldırısıyla anılan ülke durumuna düştü. Doğru ya da yalan. Ama Gazeteci izlenimlerinin benim Suriye takibim bizim son derece kirli bir takım işlerde elimizin olduğunu gösteriyor. Bir kere Adana'da Mayıs ayında gazıyla yakalanan 5 kişi 2 kilo sarıngazıyla yakalanmıştı. Salıveren'de AK Parti üyesi olan davanın avukatı savunma avukatı o zaman CHP'li milletvekiliyle Göreceksin. Tepsini bıraktıracağız. Bu dava kapanacak dedi. Şimdi bu fikirler varken, hakikaten Amerikan istihbarat raporlarında geçen ki savunma istihbarat ajansının yani askeri Kanada istihbaratı onu raporu ve diğer eski CIA e, yetkilileri ve de aktif genel kurmayda bazı yetkililer. Ben Zemre Herşe kendisiyle dün akşam konuştum. Başka şeyler de söyledi. Türkiye'nin Suriye'deki süreçte kendini mahkeme önünde bulacağı bir takım işlere giriştiğini gösteriyor. Yani Türkiye'nin dış politika eskümanları arasında bir şekilde yabancı milis güçlerini organize etmek, eğitmek kimyasal eğitim vermek gibi bir takım araçları da eklediğini görüyoruz. Bu Türk dış politikasının savunduğu yer açısından maalesef beni ürperden bir e, tablo. Şimdi tabii yiğidi öldür, hakkını ver diye bir esprimiz var. E, Türk dış politikasının AKP ile birlikte belli kazanımları oldu. Ama bu kazınmanın hepsini yine kendi elleriyle çöpe attılar. O ayrı. Ama sıfır sorun bir espri olarak çok abartılı, çok iddialı olabilir ama doğru bir yönelimdi. Arap dünyasıyla ilişkilerde ciddi sorunlar vardı. böyle bu sorunların Arap dünyasıyla yeniden bir sekronizasyon yaratılması açısından yeniden diyaloğa geçirmesi açısından bir takım fırsatlar ortaya çıktı ve bunu AK Parti hükümeti kullanmaya çalıştı. Yönelim olarak doğruydu. Ben Arap e, fobisi ya da Araplarla ilgili e, galiz e, yaklaşımları kabul etmiyorum. Arap dünyasının kendi kültürel havzası çok daha derin ve geniştir. O bölgenin e, yerleşik halkları kendi hazlarında medeniyetler kurmuş halklardır. Şu anki durumları, e, yönetim biçimleri e, eleştiriye e, müstahattır ama sonuç itibariyle bir Arap kimliği ve güçlü bir Arap milliyetçiliğinin olduğunu e, dikkate alarak bu bölgeyle sorunlu ilişkilerin yeniden tesis edilmesi kaçınılmazdır. Hükümet sadece Arap dünyasına yönelim açısından değil, yine e, Türkiye'ye yi müstesna kılan bir takım esnümanları da kullanmayı başardı. İlk zamanlarından bahsediyor. E, bir kere taraflara eşit mesafede olma gibi bir espriyi yakaladılar başlangıçta. E, bu sayede e, belli Arabuluculuk buluculuk e, gelişimleri yürütüldü altını çizerek söylüyorum. Bundan hiçbirisi sonuç getirmedi. Ama yönelim olarak, niyet olarak, fikir olarak doğru şeylerdi. Mesela Hamas'la fetihi barıştırmak. Böyle bir girişim ara bulucuk yapıldı. Lübnan'da Hizbullah ile, Şii Hizbullah ile Sünni gelecek hareketi arasında bir mutabakatın sağlanması için Katar'la birlikte çalışıldı. Yine İsrail'le Suriye arasında e, dolaylı Arap ulucuk girişimi yürütüldü. Bunun örnekleri Balkanlar'da da var. Sıyalarla, e, Boşnaklarla, e, Suatlarla farklı diyalog mekanizmaları geliştirildi. Pakistan'da Afganistan arasında, Hakeza İranla Batı arasında nükleer e, krizin aşılması için bir e, Brezilya ile birlikte ortak bir e, girişim e, gerçekleştirildi. Bunları vakti zamanında ben de destekledim bu açılımları. Fakat Türkiye'de yöneticilerde inanılmaz bir güven patlaması, özgüven patlaması ve beraberinde zehirlenen bir süreç atılan bütün bu adımların yerini başka şeylere bıraktı. Yani kibir, meslekçilik, e, olup kurucu olacağım diye e, iç işlerine müdahale Burada ben çünkü değerli konuşmacılar da altını çizerek kuruladı. Bütün bunlar, kurulan bütün dengelerin, denklemlerin birdenbire hebe olmasına yol açtı. Tabii Türkiye ve hükümet içeride sıkıntılara, meşruiyet sorunlarına muhataptı ve kendi iç dengelerini oturtabilmek ve içeride belli mekanizmalar üzerinde denetimini artırabilmek için bu tür dışarıda barışçıl aktif gelişimlere ihtiyacı vardı. Avrupa Birliği ile başlatılan müzakere sürecini de biraz ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Yani içerideki e, sorumlu alanlara dışarıdan edindiği güçle e, avantajlı bir e, pozisyon yakalayıp kendi iktidarın gemisini yürütme çabasıydı bunlar. Ermenistan ile başlatılan diyalog, ben çok önem verdim ve değer verdim bu diyaloğa. E, ortak deklarasyonların yayınlanması. Ee, bu çerçevede yine olumlu, elbette hükümetin az önce söylediğim gibi iç dengeleri açısından dışarıda daha e, pozitif adımlar attı, açımlar yaptı ve buna ihtiyaç duyduğu bir nedenle kaynaklanıyordu ama son derece önemliydi bence. Kıbrıs, abi ile müzakere sürecinden önce Kıbrıs'taki barış girişimi yine bence Türk dış politikasının açısından son derece kıymetli adımlardı. Peki ne oldu ve bu denklem, kurulan bu güzel denklemler birdenbire bizi şu anda e, birçok ülkeyle sorumlu hale getirdi. Ve daha acısı bir takım özel konuşmalardan biliyorum, Türk dış politikası ve Türk siyasileriyle ilgili, siyasi liderleriyle ilgili diplomasi çevresinde söylenen şeyler son derece vahim güven yok ve çok çok önemli bir ülkenin dışişleri bakanı yalan söylüyorlar ifadesini kullanabiliyor Özel bir sohbette bunu ııı e, e, duymuş bir insan olarak bunu aktarıyor. Birçok alanda böylesi bir e, imaj oluştu. bunun elbette ııı e, yani bu özgüvenin Amerika hükümetiyle geliştiren ilişkilerde de bir payı oldu. Yani olma yönetimi Türkiye'yi bir modern olarak sundu ve tam da bu sırada Arap Baharı ile birlikte Türkiye'nin modellik olma iddiası pratik bulacağı alanlara sahip oldu. Burada hükümet Arap dünyasını fevkalede yanlış yorumladı. Ee, şimdi Anadolu Ajansı'nın her gün onlarca sizin geçtiği haberlerine bakarsanız, e, sanırsınız ki Belgrad'ta, Bostanda, Kaire'de, dünyanın birçok başkentinde e, Mehter Marşı sokakları böyle inletiyor, herkes e, şeyi bekliyor. Yeni Osmanlı liderini bekliyor. Böyle bir hava estiriliyor Ve ben bu haberleri her gün okumaktan artık gerçekten gına geldi. Bıktım. Devlet Ajansı bu servisi her gün yapıyor. Her gün birileriyle konuşuyor. Türkiye'ye örgüler, Erdoğan'a örgüler, inanılmaz haberler falan. Şimdi fotoğraf bu değil. Ee, ben bir konferansa katıldım. Bu bir konferansa İstanbul'da yapıldı ve o konferansta İstanbul Üniversitesi'nden bir profesör, tarihçi şöyle bir ifade kullandı. İnşallah Bilal-i Şam'ı da bu diktatörden temizleyince birinci tayyip dönemini ilan edeceğiz dedi. Hakikaten körlük ee, ancak bu kadar olabilir. Şimdi Suriye, Mısır ve başka yerlerde Türkiye'nin kaybetmesinin en önemli nedeni tarafsız yaklaşan ara yapmak isteyen ülkenin yerini, onu ben kularım, onu ben yönetirim şeklinde altı asla doldurulamayacak, asla yürütülemeyecek söylemlerle tutmaya çalışmasıdır. İnsan kaynağı yok. Bölge hakkında malumat kaynaklarını bildiğim için rahat söylüyorum. Son derece Hamas'in ve yüzeysel. Bu istihbarat teşkilatının bilgi düzeyi, kavrama düzeyi de son derece sıl ve dış, Türk dış politikası giderek bir muhaberat rejimini andıran bir şekilde değişiyor. Yani e, mit İstihbarat giderek devletin dış politikasında yerini genişletiyor, büyütüyor ve e, birçok alanda mutlayıcı bir mikronizm olarak karşımıza çıkıyor. Bir, bir noktadan sonra bunun Suriye'deki gibi bir muhaberat rejimine dönüşme riski var mıdır? Korkmak lazım. Yani vardır demeyeceğim ama korkmak lazım, endişelenmek lazım. Bizim e, bu denklemleri de kaybetmemizin e, en önemli bir başka nedeni. içeride halledemediğiniz çok sayıda sorunun dışarıda karşılıkları var. Arap dünyasında karşılıkları var. Türk sorununun karşılığı var. Alevi sorununun karşılığı var. Hristiyanlarla, Erlilerle yaşadığımız sorunların hepsinin karşılığı var. Şimdi çok sorunsuz bir geçmişimiz varmış gibi davranıyoruz. Ee, Osmanlı'dan kalan çok sayıda sorun yokmuş gibi davranıyoruz ve hakikaten Osmanlı'nın Arap sokaklarında böyle hareketle beklendiğini düşünen bir kafa yapımız var. Böyle bir şey yok. Bir kere Suriye gibi bir yer, Arap Milliyetçiliği'nin beşiği olmuş bir yer, desiz ve Suriyelilik de kimliği de e, iyi tuttu, şekillenmiş ve oturmuştur. Böyle bir yerde siz buradan bir politika izleyebileceğinizi düşünüyorsunuz e, ve bunu yaparken sokakta yapıyorsunuz, meydanlarda yapıyorsunuz. E, dış politika meydanlarda yürütülebilecek bir sanat değildir siyaset, siyaset biçimi değildir. Dış politika, metin alanlarında deklarasyon haline dönüşecek bir yol değildir. Yani böyle yaparsınız, manevra alanınız daralır ve tıkanıp alırsınız. E, bu şekilde e, birçok e, yani fil gibi e, fil cancı e, katılı gibi her şeyi döpersiniz. Kırarsınız. Türkiye böyle bir yanlışın içerisine girdi maalesef. Ee, yine yani bu müdahalecilik, iç işlere müdahalecilik son derece e, yanlış bir başlangıçtı e, mesela biz Maliki'ye kızıyoruz diktatör diyoruz şu diyoruz, bu diyoruz peki Maliki niye e, Erdoğan'a e, bir, birdenbire Erdoğan'a karşı çok sert açıklamalar e, yaptı neden e, böyle bir şey e, böyle bir şeye kalkıştı yani Maliki'nin yani Saddam'ın küçük versiyonu olduğu konusunda bir şeyim yok, tereddütüm yok ama sonuç itibariyle Türkiye 2009'da seçimler sırasında iç siyasete müdahale etti. Irak siyasetine müdahale etti. Kendi istediği koalisyonun iktidara gelmesi için uğraştı. E Maliki de iktidara geldiği zaman bunu etmedi, affetmek de istemiyor. Yine Türkmenlerle geliştiğimiz ilişkiler başka başka bir tür mezhepsel yaklaşımlar Irak cephesinde Türkiye ile ilgili, Türkiye'ye müttefik olan Şiiler bile yavaş yavaş Türkiye'yi yapmaya çalışıyor diye soruyorlar, sormaya başladılar. Mesela Türkiye'ye en yakın grupların başında gelen Irak Yüksekistan Konseyi'nin önemli bir yetkilisi bana, bizde de Osmanlı'dadır öyleydi. Eğer dedi, yüzümüzü dönecek olursa İran'a değil de yukarıya Türkiye'ye dönmek isteriz dedi. Fakat dedi, Türkiye insanı yardımlarını bile burada geliyor, sunumları yapıyor, şeyleri dışlıyor. Bu, bu olamaz, bunu kabul edemeyiz dedi. Şimdi, pratikte çok sayıda buna benzer olay var, aktarabiliriz. Başbakanın dün namda mesela, bir, bir, bir hafta önce 2010'da bir ay önce affedersiniz Ahmet Necdet gitti Benut'un günlüğünde e, Şiilerin kalesi, Hizbullah'ın kalesinde on binlerce, yüz binlerce insan belki tarafına alkışlandı karşılandı ve o coğrafyada ben bu yapının hamisiyim dedi Derdi. siyaseti bensiz yapamazsınız demek istedi bir ay sonra başbakan gitti ve Türkiye'de işte Akkar bölgesinde Süniler olduğu bölgede aynı çolu yaptı. Şimdi bunun bir karşılığı vardır, bize hoş gelebilir. On binlerce insan Sünni, başbakanı karşıladı diye burada öğrenebiliriz. Fakat bunun Lübnan gibi sektörel bir e, siyaset biçiminin e, olduğu bir yerde e, mutlaka ve mutlaka meslekçiliğe denk gelen bir karşılığı vardır. Ondan sonra Türkçe oyunu kaybeder tabi. E, vaktimi 15 dakikamı doldurdum. Bir sonraki turda devam ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yani, söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyemiyorsunuz tabii. Biriden Yok, evet, peki. Evet. Yani. Bir iki şey ilave edeyim o zaman. Madem e, bir iki dakikam daha var, şimdi e, burada e, yani Osman Bey'in dediği Türkiye Batı' da kaybettiği gibi doğru da kaybetti. Esprisi son derece, son derece doğru. E, Suriye halkı mesela dünya Erdoğan'ın onları bir diktatörden kurtaracak ama Suriye halkının ben hissiyatını biliyorum. Yani Hatta muhaliflerin hissiyatlarını biliyorum. Son derece ağır şeyler söylüyorlar. Bir ülke bu coğrafiyi onlarca yıl kaybetmiştir. Bu ne kadar hisseder bilmiyorum. Suriye'deki yanlış politikalar yüzünden müttefiki Amerika'yı kaybetmiştir. Yani Obama'nın Erdoğan'ı koruduğunu, Mayıs'a kadar Erdoğan'ı koruduğunu biliyorum. Kongre karşısında Erdoğan'a yöneltilen eleştileri gösterdiğini biliyorum. Ama artık değil, bitti. Bunun nedeni, bir İsrail ilişkilerde Obama kendi kişisel kredisini kullanarak Netanyahu'ya Erdoğan'ı Erdoğan'a bir dileyeceksin dedi ve kendi telefonundan arattırdı, Kudüs'den. Ve arkasından Erdoğan da kabul etti. Eğer sorunun varsa kabul etmeyeceksin. Madem ki kabul ettin o zaman adım atacaksın. Adım atmadı. Bu bir, Obama sonsuz kredisi unsurdu ve karşılığını alamadı. İkincisi, e, bunun da bazı uzak kaynaklardan birini diyeyim. 16 Mayıs'taki Bayezsağ'daki toplantıda e, çok e, nahoş tartışmalar yaşandı. E, Erdoğan, Suriye dosyasını anlatması için Arkan e götürdü. Obama, Alkan Fidan'ı konuş tutmadı. Bu bilgiye sahibiz. Bunu Severheş'te son makalesinde yazdı. Ben başka şeyler de biliyorum. O toplantının yarıda kesildiği de söyleniyor. Ama bu şuna işaret ediyor. Eğer Amerikan istihbarat raporlarına Türkiye, Buda'da, Kanasarda ve Şekmaksuda ki kinasal silah saldırılarının hazırlayıcısı bir bütü olarak girmişse bundan sonraki Amerika ile ilişkilerde çok ciddi bir çentik atılmış anlamına geliyor. Bu önemli bir şey ve dikkat edin Avrupa'dan Avrupa Birliği'nden Amerika'dan Türkiye'ye yönelik çok fazla açık net eleştiriler gelmiyor. Çünkü içeride bu çok fazlasıyla reaksiyona yol açıyor. Hükümet bunu çok iyi manipüle ediyor ve Batı karşıtlarının e, nöksetmesi nedeniyle bundan kaçınıyorlar. Ama şunu kabul etmemiz lazım, Avrupa başkentlerinde de, Washington'da da hükümetle çok ciddi bir sorun var. Konuşulmayan, dillendirmeyen bir sorun. Erdoğan her seferinde Paris'e çatar, Londra'ya çatar, Washington'a çatar. Ona karşı taraftan yanıt yok. Bu önemli bir durumdur. Çünkü Türkiye toplumundaki ee, diktatörel eğilime verilen primin çok yüksek olduğunu görüyorlar ve bu tehlikeli gidişatı ee, daha fazla kanıtmak istemiyorlar. Teşekkür <gülüyor> ederim. Evet, ee... Türkiye'nin dış politikası meselesi zaten mercek altında. Buradaki tebel sorun alanlarından bir tanesi Orta Doğu. Dolayısıyla biz Fulye Hoca'yı Orta Doğu konusunda çalışan bir hocamız. Bu konuda bize anlatacak şeyler vardır diye çağırdık. Ölüm. Çok teşekkürler. Ben biraz bu tür konularda kendimi ayrıksız hissediyorum. Çünkü evet, ben Ortadoğu'yla ilgileniyorum. Ortadoğuda saha araştırması da yaptım. Ama Türkiye'nin dış politikasıyla ilişkili olarak konuşmak biraz rahatsız edici oluyor. Şu nedenle ara, arada bir değil, sık sık acaba aynı dünyalardan mı bahsediyoruz diye kendi kendime soruyorum. Arada bir belki aynaya bakmak lazım diyorum. Bazen Türkiye'deki tartışmalar öyle başına alıp gidiyor ki, aynı şeyimi konuşuyoruz, aynı şeyimi kastediyoruz. Bir türlü bilemiyorum, anlayamıyorum. O nedenle de kendimi bazen, bazen değil, sık sık, çok ayrıksı hissediyorum. Bunlardan bir tanesi, bu sıfır sorun meselesi. Evet, bu bir politika. Doğru komşularla hiç sorunumuz olmasından herkesle sorunumuz olan bir hale geldik. Evet. Ama şunu kabul etmeliyiz ki bu tür tanımlamalar, kavramlar belirli siyaseti meşrulaştırmak üzere kullanılan kavramlar. Bunların karşılığı var mı yok mu onu pratikte görüyoruz. Şimdi ben bu Türkiye'den görülen resimle Mısır'ı çok daha iyi biliyorum. Orta Doğu'dan görülen resmi yan yana koyup karşılaştırma yapabilmek için iki Türkiye'de kullanılan iki kavram tüm Orta Doğu'da Arap isyanlarında kullanılan iki slogan üzerinden bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Burada da konuşuldu. Bizde kullanılan hakim. iki kavram sıfır sorundan herkesle problemli bir hale geldik. Dolayısıyla sıfır sorun ikinci kavram Türkiye artık oyun kurucu dünya üzerinde. 2010'un aralığından başlayan, bugüne kadar devam eden daha devam edeceğini düşündüğüm Arap isyanlarına baktığımız zaman orada iki kavram İki slogan hakim hemen hemen her yerde birincisi e, halk düzenin değişmesini istiyor İkincisi ekmek özgürlük sosyal adalet üç sene sonra çok şey değişmesine ve hiçbir şey değişmemiş olmasına rağmen bunun bu iki slogan hala orada hakim bunun iki, ikisi arasında büyük bir açıklık var Pek çok yeri zannederim bu modern ülke olma tartışmaları daha çok Türkiye'nin iç politikasına yönelik bir söylem üretme aracı, moleküle etme aracı. Bunun bir karşılığı yok. Çünkü Türkiye model ülke filan değil. Bunu biz söyledik, Arap isyanları başladığı zaman, evet Türkiye model olarak gösteriliyor diye... Ee, yani ben 2011-12 arası Mısır'daydım. Saha araştırması yapıyordum. Kimsenin model ülke Türkiye'ye konuştuğu yoktu. Hiç tartışmasız Tayyip Erdoğan önemli bir lider olarak değerlendiriliyor. Ama bence bir parça elinizi vicdanınıza koyarsanız Hüsnü Mübarek karşılaştırıldığında Ali Abdullah Salih ile karşılaştırıldığında Zeynal Abidin Bin Ali ile karşılaştırıldığında tabii ki seçimle gelen genç iddialı bir siyasetçi olarak tabii ki çok daha iyi ve tercih edilir olarak görünecektir. Ama bu demek değil ki bir dönem Türkiye'de yazıldı, yazıldığı gibi Arap sokaklarının yeni nazırı kabulmüş. <Gülüyor> Evet, popüler. Ama Nasır değil. Bunu bazen zannederim kendi söylediğimiz yalana inanıyoruz ya da bunu bir politika olarak içselleştiriyoruz ve gerçeğin bir parçasıymış gibi konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan Nasır değil. Öyle değerlendirilmedi. Çok popüler bir siyasi lider. Bu liderlerle isyan edilen liderlerle karşılaştırıldığında, tabii ki. Bunda da hiç şaşırılacak bir şey yok. Türkiye model ülke tartışması bizim yaptığımız bir tartışmaydı. Kahire sokaklarında Türkiye'yi model olarak almaya niyetli kimse yoktu. Evet, Türkiye'den çok etkileniyorlardı. Geldikleri zaman hayran kalıyorlardı. Ama bana onların hayranlık biçimleri 1970'lerde biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman ah bizde hiçbir şey yok, biz ne kadar geriyiz, bak vatı ne kadar gelişmiş, ne güzel yollar ne kadar rahat yaşanıyor burada hiç yoksulluk yok diye düşünüyorduk. E oradaki sokaktaki Türkiye'ye gelen insanlar için de Türkiye'deki bu zenginlikten etkileniyorlar. Ama bu sizi model yapmıyor. Si siyasi olarak model yapmıyor. Çünkü 2010'da başlayan isyanlar aslında 1980'lerden itibaren bu bölgede uygulanan neoliberal politikaların sonuçlarına karşı bir isyandı. O nedenle de ekmek, özgürlük, sosyal adalet bugün hala çok yaygın olarak her tarafta isyanın devam ettiği gösterilerde kullanılıyor. Unutmamamız gerekir ki bölgede özellikle Körfez işbirliği Teşkilatı aracılığıyla Körfez sermayesinin derinleşmesi, bu dünya sistemine eklemlenmesi ve bölgesel bir ekonomik entegrasyonun sağlanması daha önceden başlayan bir projeydi. Bu teşkilatla gayet başarılı olarak görüldü. Bunun merkezinde Suudi Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri ve özelleştirmelerle birlikte hemen hemen hem Mısır'da hem Tunus'ta her tarafta aslında bunu daha yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Körfez sermayesinin bu işte e, yap işlet Devlet modeli ya da özelleştirmelerle satın alınma ya da yeni konut alanları inşa etme yeni çılgın projeler yapmada bu sermaye kullanılıyor. Dolayısıyla bu çerçevede batının da bir sorunu yok. Türkiye'nin de. Yok. Çünkü Türkiye'de aynı politikaları izliyordu, Arap isyanları başladığı zaman her ne kadar Erdoğan sokaktaki insanlarla kendisini özdeşleştiriyormuş ya da tanımlıyormuş gibi değerlendirilse bile aslında bu çerçevede Batı'nın söylediği düzen içinde geçiş sürecine muhalif değildi. O nedenle Erdoğan iktidarı değerli bulunuyordu batıda. Bunun anlamı şuydu, bu neoliberal politikaların bölgede devam ettirilebilmesi ve bölgenin yeni yakı içinde dünya sistemine entegre olabilmesi için düzen içinde bir geçişe ihtiyaç vardı. Bu kavramı biz daha son, önce çözülen tüm Doğu Avrupa, eski Sovyet ülkelerinin bağımsızlık kazandıktan sonra özellikle doğalukanın batı sistemine entegre edilmesinde kullanılan telal kavramı olduğunu biliyoruz. Ama bunu yapabilmeniz için bu isyan eden toplumu kontrol etmeniz gerekiyor. Öyle görüldü ki en örgütlü muhalefet hareketi Müslüman kardeşler örgütü olduğu için, seçimler yapılırsa iktidara bu neden değil. Çünkü onlar isyan etmedi. İsyanı başlatan Müslüman kardeşler değil. Ama Müslüman kardeşler örgütlü grup olduğu için seçimde iktidara geleceği düşünülüyordu ki öyle oldu pek çok yerde. Bu durumda onlar üzerinden en büyük muhalefet hareketi olarak bu toplumsal isyan çok dikten gelen bu isyan kontrol edilebilir. Gibi Ama bu çok açık gördük ki en fazla bir sene dayanabildi. Şimdi askeri darbeyle, ben en başta bunun Türkiye'yi model olarak gösterirken AKP iktidarını değil, 12 Eylül askeri yönetimini model olarak bu bölgeye gösterdiklerini düşünüyordum ve yazmıştım da. Aa, öyle görünüyor ki şimdi askeri yönetimlerle bunu deneyecekler. Kontrol edebilir mi? Bilemiyorum. O nedenle burada konuşulan politikaları böyle bir zemin üzerinde üretilen çok da başarılı olmaya belki Fehim'in söylediği yeterince bilgi olmadan biraz da belki uzmanlık, onu belki diplomatlar ve gazetecilerden çok daha iyi bilirler. Suriye ya da İran'ın bu bölgedeki bu derin kirli muhalefet hareketlerini örgütlenmeyle geliştirdikleri ekspertizden yoksun gibi görünüyor Türkiye, bilemiyorum. O bölümünü. Bunları kullanarak yeni bir politika ya da bu değişime karşı bir cevap vermeye çalışılıyor. Ama çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Ee, Mısır'da Türkiye artık çok popüler değil. Çünkü Müslüman kardeşlerle özdeşleşti. Aslında yani sıfır sorun politikası ne zaman çıkmaza girdi? Bu Arap isyanları başladığı zaman çıkmaza girdi. Müslüman kardeşlerin bölgede hakim olabileceğine dair bir öngörü, bunu sadece AKP yapmadı, pek çok batılı merkezde yapıldı ve bunların isyanı kontrol edeli, edemeyeceği belli oldu. E, öyle bir politik grupla özdeşleştiğimiz zaman kaçınılmaz olarak o gruba karşı olan, aslında sokakta olan, mevcut sisteme isyan eden, sistemin değişmesini isteyen, ekmek isteyen, özgürlük isteyen, sosyal adalet isteyen bu grupların size karşı döneceğini bilmeniz gerekir. Dolayısıyla olan sonuçlar şaşırtıcı değil. Yapare bir Mısır yok, yapare bir Suriye yok, yapare bir Yemen yok. Her toplumda işbirliği yapabileceğiniz ya da muhalefet edebileceğiniz gruplar olabilir. Ama devlet politikası olarak bir grubu açıkça tercih ediyorsanız, eğer kazanırlarsa bundan istifade edersiniz. Kaybederlerse bunun bedelini ödersiniz. Burada hiç şaşırtıcı bir yanı olduğunu zannetmiyorum. Bugün gelinen süreçte isyanlar bir miktar kontrol edilebilirmiş gibi görünüyor. Emin değilim. Çünkü Yemen'de geliştirilen çözüm Suudi Arabistan ve Katar'ın aracılığıyla geçici olarak uslaşılan ama eski yapıyı zerre kadar değiştirmeyen bir çözüm. Mısır'da askeri darbe ve onun liderinin sivil cumhurbaşkanı olarak seçilme süreci ama doğru tabii ki askeri darbe olduğu için isyan sakinleşmiş ya da sesi daha alçak çıkar durumda ama mevcut sorunları silmedi. Üç senede hiçbir şey değişmedi. Farklı biçimlerde gazetelere yansımayan gece bölgelerinde çok yaygın olarak tüm iş kollarında grevlerle görülen ama yine de bizim basınımızda yer bulmayan ciddi ve tabi tutuklamalar, pazarlık nedeniyle verilen idam cezaları uygulanacak mı bilmiyoruz ama bir pazarlık konusu bu. Siyasi tutukluların hapishanelerde gördüğü işkenceler, mübarek dönemine yeni dön tekrar döndük gibi bir his uyandırıyor. Şimdilik bir sakinlik ya da alçak sesle omurdanma var, her an tekrar geniş çarplı isyana dönebilir. Ee, Suriye, Libya dışarıdan doğrudan askeri müdahale olduğu için iç savaşa dönüştü. Ve biliyoruz ki tüm iç savaşlar milislerin, ah milisler savaş yordularını üretir ve o sorunların çözümü ne yazık ki lübnan iç savaşından gayet iyi biliyoruz. Bu savaş yordularının Afganistan'da aynı şekilde parlamenterler olarak meclise dönmesi biçiminde olur. Bunun nedeni bu desteklenen Dışarıdan müdahale edilen, iç savaşla üretilen bir siyasi çözümdür. Bedeli çok ağırdır yaşayanlar için, etrafı için de çok sorunlu olacak. Ama şaşırtıcı değildir. Eğer bu politikayı izliyorsanız sonucun böyle olduğunu tahmin etmek için hiç Einstein olmaya gerek yok. Bakarsanız tüm çatışmalarda aynı şeyi göreceksiniz. Tabii çok yaygın nüfus hareketi demektir. Bunlar mülteciler sorununu gündeme getirir. Türkiye'de bundan etkiledir. Tüm Orta Doğu etkileniyor. Bir başka şey üzerinde çok durulmayan ama çok önemli mafyalaşmadır. Bu özellikle bu kadar yoğun savaşçının olduğu yerlerde kadınların kaçırılıp fuhuş sektöründe satılması mafyanın olması ve organ mafyasının hızla buralara girmesi demektir. Bunları bilerek bu politikaları tartışmamız lazım. Bence Türkiye'nin sorunu oyun kurucu mu olacak, sıfır sorun mu olacak bunların hepsi konuşulabilir ama mutlaka tartışılması lazım. Benim görebildiğim kadarıyla en büyük problemimiz Türkiye'de Dış politika kararlarının politikaların kendisinin neredeyse Allah'ın hikmeti gibi tartışılmaz hale getirilmesi. Hepsi tartışılmalı, tartışılabilir. Tek bir doğru yok. Bana göre çok yanlış politikalar olabilir ama mutlaka bir biçimde tartışılmalı. Eminim basındakiler... Bu tartışılamama halinin ve bu nedenle uygulanan baskıların herhalde çok daha açık bize anlatabilirler. Ama çok ciddi bir problem eğer bir politikayı tartışamıyorsanız emin olabilirsiniz ki başınız belaya girecek. Ne şekilde girecek? Bunu bilemiyorum ama mutlaka girecek demek. İsterseniz ben de kesin dışarıdan dış politikaya giriyorlar. Sonra devam ediyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederim. Evet. E, böyle bir yöntem uy, uy, uy, uygunsa da, yani soruları aldım sonra bütün konuşmaları beşer dakika e, süre verelim. Hürmücan. Hürmücan. Hürmücan önce. Öyle önce çok faydalı çok şey öğrendiğimiz, evet. ne birilerine <gülüyor> evet. evet. başlayarak çok keyifli, büyük bir her zaman cesur biriyim ben de? <gülüyor> yani acaba Allah'ın cesediyetleri bize beni açık bir oldu çünkü biz azmadır tutarak konuşuyoruz Sayın değerli bakanımız, Ali bakanımız başlarına büyük etkilerimiz ve gazetecilerimiz, hocalarımız her değerli benim için bana bu çok şey öğrendim değerli olur kompozisyonda biraz bir eksiklik var. Onu da kendimiz için söyleyeyim. E, Tekliden şayan bir sektör haline geldi dış politika. Ama herhalde e, yapılan uygulanan dış politikanın bazı müspet taraflarında gösterecek bir konuşmacı olsaydı bizim zamanımızda TRT'de tespit ettiğimiz açık oturum prensiplerine daha uygun olabilirdi o bir eksiklik İnşallah 39 dokuzuncusunda bunu şeydeyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Benim suamım Aziz Büyükelçim Bölükbaşı'na. Ee, önce hemen rahmetli babanızın Ankara Cebeli Çayında ne kadar renkli konuştuğunu. Ne kadar kalabalıkları çektiğini. Efendim sadece okulunuz da <gülüyor> Bir de, öncesi, de gidercik, rahmetli balam Demokrat Parti'nin önde şey var ki şu anlarıydı beraber giderdik rahmetli dinlerdik ve çok sev. Bu konuşma, bu samimiyet, bu dokümanlar ve biraz da hep şehirlik var. Bizim merhabamız keskinli, kız şehirler, keskinli kendileri güzel ya da bizler güzel, o var diyorsunuz. Neki güzel bir konuşma, sualim sildi bu mates gerisine bir mates gerisine mukadder zamanla mukadder demek daha önce talebelerimiz var <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz iki dili oluyoruz ee, zaten sizin devletliğinizi ve büyük bir e ehliyetle hukukla yönettiğinizi hepimiz biliyoruz fakat bazı açıklamalarınıza rağmen bir nokta e karalık kaldı gibi e bizim hangi istikamette bu müzakere yürüttüğümüzü e, ter, e, tam bilemiyoruz. Bu güzel bir fırsat. Bir ilim müessesesinin Türkiye'nin en eski ilim çatısının altındayız. Türkiye ne istiyordu? Zaten hangi istikamete doğru götürmek istiyordunuz? Ve sonuç size göre ne oldu? Burada yakın mazenevi, en önemli olaylardan biridir. Evet, temas edildi siz buraya girmediniz denildi e, dışarlılardan. O dışarıyı bırakalım da Türkiye'nin menfaatleri bakımında hangi istikabette Sayın Büyükkan'ın götürüyorduk? Ne derece başladı olduk? Teşekkür ediyorum. Şey ama böyle cevap Çok teşekkür ederim. Eee Evet, keskin kırşehir eskiden aynı sancak içindeydi. rahmetli babam hakkındaki sözleri için de çok teşekkür ederim. <gülüyor> 1 Mart teşkerisi. Gerçi değerli kardeşim Osman Kuru Türk'ten siyasi parti düzeyinde ayrıldığımız bir konu bir Mart. Şimdi ben 1 Mart'ta Türkiye'nin durumu şuydu. Savaş kapımıza gelmiş, dayanmıştı. Savaşı önleme imkanımız yoktu. Amerika seferberliği başlatmış Kuwait'i Katar Köprüsü görene yığınak yapmıştı. Türkiye önleyemeyeceği bir savaştan ne bekleyebilirdi? Kuzey Irak'ta yuvalanmış PKK terörünün Türkiye için tehdit olmaktan çıkarılması yani tasfiyesi. Irak'ın yeni siyasi mimarisinde 1930'da bağımlı, bağımsızlığını kazanırken üç kurucu unsurdan biri olan Türkmenlerin Araplar ve Türklerle birlikte yeni siyasi mimaride de siyasi ve kültürel haklarının teminat altına alınması. Kuzey Irak'ta bugün gerçi belki Türkiye'nin gündeminde aynı sıcaklığı korumuyor ama bağımsız bir Kürt devleti oluşumunun önlenmesi ve Mosul ve Kerkük üzerindeki e, Kürt e, grupların emellerinin sen çekilmesi buydu Türkiye'nin e, öncelikleri. Savaş biz istesek de istemesek de olacaktı. Ama Kuzey'den bir cephe açılması, savaşın daha kısa sürmesine sağlar diye düşünüldü. Bir de Türkiye bu vesileyle Kuzey Irak'a girebilirdi. Buna mücadele ettik tabii. Bir Mart'ta devirme meclisi bunu reddederek tarihi yazdı. Bazen iddia etti gibi. Yoksa tarihin başka türlü ve Türkiye tarafından yazılması fırsatını mı kaçırdın? Buradan tarihe bırakalım. Eğer şu ana kadar bunun hata olup olmadığı konusunda bir e, mahşeli işlemde kanaat oluşmasaydı bir tartışmalı konu var Cumhuriyet Halk Partisi hep e, karşı karşıya e, geliyoruz Sayın Erekta'ya dair şimdi ben Türkiye e, Kuzey Irak'a 40-45 kilometre derinliğe kadar yani Kandil Dağı dışında bugün PKK'nın bütün kamplarının bulunduğu bütün lojistik destek geçtiği bölgeye e, girecekti. Neyle girecekti? 4 takviyeli Tugay e, özel kuvvetlerle girecekti. Özel görev kuvvetleriyle bunlar Urfa'da konuştu akrep dinleriydi. 31 bin askeri personel tank top zırhlı e, ve 200 uçaklık hava desteğiyle e, girecektik. E, ne olurdu? Girdiğimizde Adat Kuzey'in de zaten birlikleriyle angajmana girecekti. Türk topraklarında da 20-37 bin Amerikan askeri lojistik destek için bulunacaktı. Bir kısmı Çorlu'da, Afyon'da, Sabiha Gökçen'de önemli bir kısmı da sınır bölgesinden lojistik destek için. Bu Amerikan askerleri işgal kuvveti olamazdı. Çünkü müzakerelerde sadece beylik tabanca taşıyabilecekler. İsterim. Yani esprili, dolgun, bilgili dış politikasıyla, dış politika konuşmalarıyla keşke bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olsaydı meclisin bugünkü yapısına çok büyük katkısı olacaktı. Bu konuda çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Ben 1 Mart tezkeresinin Büyük Millet Meclisi'nden geçmemesinin isabetli olduğunu söylerken bunu münasiran parti politikası açısından söylemiyorum. Bunu teknik olarak da söylüyorum. Çünkü bizim oradaki amaçlarımızı e, Sayın Bölükbaşı gayet güzel müzakere etti daha önce. O müzakerelerin neticesinde belli bir birlik sokacaktık. O birliğin yapacağı iş amacı belliydi. Oradaki amaç bir Kürt oluşumunun devletleşmesini engellemek PKK'ya yok etmek. Ancak şunu unutmamak lazım. Amerika bu hareketi başlatırken münasıran Kürtlerin oradaki varlığına dayalı olarak gidiyor Yani diğer taraflardan kendisine karşı çok büyük bir e, yakınlık beklemekle beraber Kürtlerin istikrarlı ve yakın bir ortam içerisinde bulunacaklarını biliyordu. Dolayısıyla bu istikrarı bozulmamak Amerikan'ın önceliği olacaktı. Eğer biz oraya girmiş olsaydık amaçlarımızı karşılayabileceğimizden ben emin değilim. Sayın Bölükbaşı'nın söylemiş olduğu amaçları. Bilakis o amaçları karşılamamanın bizim üzerimizde çok ciddi bir frustration diyebileceğimiz hayat ırıklı yaratacağını, onun dışında da Amerika'yla da gereksiz bir çatışmaya gireceğimizi düşünüyorum. Onun da ülkesinde. Bugün arkaya baktığımız zaman Irak harekatı 1 milyonun üzerinde insanı perişan edip Irak gibi çok Orta Doğu'nun seçkin bir memleketini de tamamen elden çıkartır hale getirdi. Ona da ortak olmuş olacaktık. Onun için söyledim ben bu söylediğim şeyi. Ve hala aynı kanaatteyim. Genelkurmay Eski Başkanı Ülker Başkul da girmiş olsaydık daha iyi olacaktı diyor. Hilmi Özkök de daha iyi olacaktı diyor. Ben tamamen aksi kanaatteyim. Sadece partimin görüşü böyle olduğu için değil, şarjı görüşünde böyle, onu da kısaca arz etmek istedim. Evet. Evet, başka soru ya da yorum yapmak isteyen? Koordinat. benim okuduğum kitaplarda hakkında dağın bir şey var. Büyük Atak'ın dış politikası için Üç biraz bir şey mikrofonu şey. bir şey yaklaştırırsanız büyük, büyük adet bu üç cümleli bir vaziyet bıraktı. Üç konu Bir dışarıda SSCB alayla e görüntü veriyorsunuz. İki komşularınızla iyi geçiyorsunuz. Patlar kuruyorsunuz. Üç Amerika, İngiltere gibi en ülkelerde sıkı ilişkiler kurmuyoruz, yani aynı yatağa girmeyiz şeklinde. Şimdi benim sorum, biz acaba NATO'ya girmekle bugün aradan yaramasını geçtiğine göre iyi mi etti, kötü mü etti bir değerlendirme yapıldı mı? Benim bildiğim küçük bir örnek var, örnek, Şakir Zübre Sobatlarlıkları aslında daha önce mayin üretiyordu. Bu mayınların tek alıcısı Türkiye Cumhuriyeti Mahdi Koluk Tabiri Ordu. E, Marşal yardımıyla e, karşılıksız, sayısız manyetler Türkiye'ye hibe edilince Şakir Cumhur iflas etti. Kurtulmak için de sova yaparmıştı. Bir küçük örnektir. Ama Türkiye son yarım asır içinde bağımsız bir şekilde kendi ağır sanayini ve özellikle savunma sanayini kurabildi. NATO'nun bize, yani hem maddi, hem yani maliyeti açıdan faydaları, zararları noktasında Değerli konuşmacıların değerlendirmesini çok arzu ederim. Çok teşekkür ederim. Çok aydınlandım aşağız. Ben de... 1969 yılı Almanya mezunuyum. Şimdiki ürkümeti batırdı ve tarihe gömdükle de göğündüm. Eti Bank'ı bursunu okumuştum. Ve işte kendini evet. ölünceye kadar ülkeme borçlu hissettiğim için okuyorum. Fümer tarihe Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, evet, başka soru yorum <gülüyor> yapmak var mı? Altına vatansiyar herkese saygılarımı sunuyorum. Ben yani Osman Koyutürk'e bir soru yöneltmek istiyorum. Genelde zannedersem çok koyu, koyu biri yani siyaha'ya yakın bir dış politika. Evet, biraz açık tutabilir misiniz? Ses anlaşılmıyor burada. Değil mi? Ee, peki. Ee, çok koyu biri bir e, tablo çizildi dış politikayla ilgili sizin bazı tespitleriniz oldu. Mesela Batı'dan Türkiye Batı ülkesi, Doğu'dan da Türkiye Batı ülkesi görmüyordu dediniz. Sonra İran'la ilgili bazı tespitlerimiz oldu. Ben mesela Suriye ve Mısır'la ilgili politikamız sorgulanabilir bir doğusunda olduğumuz, yani sorgulanabilir bir durum olduğunu kabul ediyorum. Fakat mesela İran'la ilgili Türkiye nasıl bir batılı bir ülke gibi davranabilir yani İtalya gibi da diyelim ki İranistan gibi davranabilir. Türkiye'nin jeopolitiği ve itiasları göz göze alındığı zaman nasıl ki biliyoruz ülkeler ambargo uyguladıkları ülkelere daha sonraları anlıyoruz kendileri bir şekilde değerliler veyahut da başka bir yolda onu o ülkeler kendilerine bağladılar. İkinci olarak e, Batı'dan Türkiye, Batı'dan da Türkiye Batı ülkesi olarak görünüyor diyorsunuz. Fransa'nın ve e, Almanya'nın e, görüşlerini biz biliyoruz. Yani tam bizi e, Batı ülkesi gibi e, almıyorlar, yani, aklı vardır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin bu bölgedeki önemi, bu bölgedeki dediğim zaman hep geniş bölgeyi karşılıyorum. Tabii sadece Orta Doğu bölgesini karşılıyorum. Geniş bölgedeki önemi. Türkiye'nin Müslüman nüfusuna sahip derken bir Müslüman ülkesi olarak kabul etmek lazım Türkiye'yi. Müslüman fakat batılı bir ülke olması. Orta Doğu'daki ülkelerin Türkiye'ye bakışında bunun önemli bir ağırlığı var. Batılı ülkelerin de Müslüman toplumu olan Türk Türkiye'nin aynı zamanda batılı olmasından dolayı Türkiye'ye ayrı bir bakışları var. Şimdi Türkiye'nin bu bölgedeki en önemli konumu, burada ihtilaflara karışmayan bir ülke. Türkiye. bir de dış politikasına bakacak olursanız, geleneksel olarak Türkiye bazıları bunu zaf olarak görebiliyor. Türkiye başkalarının işine onların zaafiyetini kullanmak suretiyle karışmıyor. Yani amiyane bir şekilde söylemek gerekirse başkasının tekerine çomak sokmuyor. Sokmamış şimdiye kadar. Başka ülkelerin kendi iç zahafını kendi çıkarına kullanmaya çalışmamış. Çok yakın bir zamana kadar. Keza Türk dış politikasında geleneksel olarak yalan yok. Türkiye ve Türk diplomatları çok inanılan bir şeydir. Diplomatlar yalan söyler fakat yalanı doğru gibi gösterir. Falan. Böyle şık bir takım tabirler de vardır bunlarla ilgili böyle tanımlar filan. <gülüyor> ee, öyle şeyler söyleniyor. Öyle değil. Yani. Yalan hiçbir zaman Türk dış politikasında söylenmez. Doğrunun tamamı söylenmeyebilir. İkincisi, bazı konulara Türkiye baktığı zaman bazı konularda değişik yaklaşımlar içerisinde olduğu söyleniyor. Eskiden beri öyle diye düşünülüyor. Fakat e, Sayın Bakanım da daha önce bahsetti, Çiftte standarttan bahsetti. Benim kendi mesleki tecrübemden edindiğim bir şey var. O çiftte standartın dış politikada standart olduğudur. Yani bunun Çifte standart, dış politikada standart. Ona yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi İran'la olan ilişkilerimizde biz 400 seneye yakındır İran'dan sıcak çatışma içerisine girmemişiz. Çok çatışan menfaatlerimiz var ve ilişkilerimiz hep inişli çıkışlıdır İran'dan. Fakat ona rağmen istikrari orada muhafaza etmişiz. Mısır, Müslüman kardeşlerin Mısır'dan iktidardan bu şekilde bir darbeyle ayrılışı, tabi hükümet için çok büyük bir şok oldu. Hükümetin buna tepki göstermesini anlamak mümkün. Fakat bu tepkiyi Mısır'la ilişkileri kesmek suretiyle göstermesi doğru bir şey değil. Şimdi Mısır gibi bir ülkenin Ortadoğu'nun ıı, ve Arap dünyasının, ki Arap dünyasının olmadığını biraz önce konuştuk ama Arap memleketlerinin lider gibi gördüğü bir ülkeyle ilişkiyi tamamen kesme lüksünü sizin yok. Ha kızarsınız ama biz Türkiye olarak Darbelerden çok büyük sıkıntı çekmiş darbeler dolayısıyla bugün gidişinin, demokratik gidişinin mecrası değişmiş. Bugün uğraştığımız sorunların birçoğunu muhtemelen darbelerin peş peşe gelen darbelerden yaşayan bir ülkeyiz. Bu tecrübemizi hükümetin Mısır'la paylaşması beklenirdi. Yani hükümetin gidip Mısır'la siz bu darbeyi yaptınız, darbeyle bir yere gitmek mümkün olmuyor. Darbe biriken bütün sorunları öteliyor, ondan sonra durum normale döndüğü zaman o sorunlar için karşınıza misliyle çıkıyor, bunu yapmayın, bir an önce de geçin demesi lazım. Hiç bunları yapmadan tamamen kesti. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mısır'a gittik, iki kişi, Farukluoğlu'yla ben. Mısır'da Hükümet'ten Dışişleri Bakanı ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile konuştuk. Çünkü görüşeceğim şeyler dış politikayla bizim iş adamlarımızın oradaki e, menfaatlerini sağlamaktı. Onu, onun için o sisiyle misiyle darbecilerin hiçbirisinden şey etmedik, görüşmedik. O iki kişiyle görüştük fakat Diğer bütün e, politik oluşumlarla, 76 ayrı parti kurulmuştu o sırada Mısır'da. Bunlar bir takım birlikler halinde de e, hareket edebiliyorlardı. Bunlarla da görüştük ve bizim bunlara söylediğimiz bu oldu. Yani demokrasiye bir an önce geçmek lazım oldu. Bu arada e, Müslüman kardeşlerin siyasi partisi olan AKVD Partisi'nden de iki eski bakanla görüştük. Çok e, önemli iki e, bakandı bunlar. E, bunlar da bize Dediler ki, hükümetinizin bize olan desteğini Şükran'la karşılıyoruz. Bizim bizden bahsetmiyor, hükümetten bahsediyor. Fakat Mısır gibi bir ülkenin ilişkisini kesmiş olmasını hükümetin anlamaktan aciziz, böyle bir şey olamaz dediler. Bunu Müslüman kardeşler adanları söylüyor. Bizim dış politikada yapmamız gereken, bu bölgede ağırlıklı bir ülke olarak oturabilmek, kalabilmek, güven sağlayıcı bir ülke olmak, bugün dost olduğumuzdan yarın düşman olacak, izlenimini yaratmamak. Ama 13. yüzyılda Lord Byron'un akalarından bir Byron kontu varmış. Byron kontu için çövreti şeymiş bunun. Bad mad and dangerous to know. Kötü, deli ve tanınması tehlikeli. Biz yavaş yavaş o konuma geliyoruz. Bizden ahbab olan, dostlar bir süre sonra başına ne geleceğini bilmiyor. Onun için benim Dış politika konusunda söylemek istediğim, bu orta bu bu bu şeydi. Etkili teşekkür durum. Evet başka soru ya da yorum. Ben yine aynı sırada kısa söylenecek şeyler vardı. Buyurun. Şimdi iki gelen soru da aynı noktada buluştuğu için benim de kafamda böyle bir son noktayı bu çerçevede koymayı düşündüğüm için çok uygun oldu. Bir defa Türkiye'nin batıyla ilişkileri zoraki bir evliliğe dönüştü. Yani bugün gelinen nokta ne yazık ki 1923'ten bu yana Türkiye'nin hatta Osmanlı'dan bu yana ile bütünleşme hedefi doğrultusunda e, izlediği iç ve dış politikayı tamamen tehdit eder bir noktaya geldi. Hem Türkiye'deki iç siyasi kadrolar ve kamuoyu açısından hem Avrupa'nın ve Batı'nın, Amerika'nın Türkiye'ye bakış, bakışı açısından e, diye bakıyorum. Ciddi zoraki bir evlilik diyorum çünkü e, iki tarafında şu anda hala menfaatleri var. Türkiye'nin stratejik önemi ve kalkınan Türkiye Dolayısıyla bugün Türkiye'deki siyasi kadrolar nasıl bakarsa baksın batıya Batı ve Avrupa Amerika Türkiye'den vazgeçemez bu kadrolarla da işbirliğini bir şekilde yürütmek zorunda kalacaktır Çünkü çıkarları var ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir siyasi kadro 2002'den bu yana Batı ile ilişkilere ve NATO'ya NATO'yla ilişkilere Avrupa Birliği'ne inanmıyor aslında. İnanmayan bir siyasi kadro yönetiyor. Ama ilk aşamada eğer bir başarı varsa Avrupa Birliği'ne alet olarak ya da araç olarak kullandıkları için bir başarı elde ettiler. Konuşmamın başında da e, vurguladığım gibi. Ama inanmadıkları için ve Avrupa Birliği de Zaten Türkiye'yi istemediği için gerçek olan bu ve yine Türkiye'nin karşısına Kıbrıs gibi bir sorun dikildiği için e, otomatik olarak zaten inanmayan, Batı ile Avrupa Birliği ile ilişkilere yürekten inanmayan bir iktidar Orta Doğu'ya döndü. İlk başta aslında başarı elde etme şansı vardı. Çünkü Erdoğan, Arap sokağında gerçekten bir lider arayışı içinde olan Arap Sokağı'nda bir, an, bir anda parladı. Ama Erdoğan'ı parlatan tek faktör karizmatik kişiliği değildi bence. Türkiye'nin 90 yıllık gelişmesi ekonomik ve siyasi kalk gelişmesi, demokratikleşmesi özellikle ekonomi alanında gösterdiği büyük açılım Büyüme. Bütün bunlar önemli faktörler oldu. Bir de tabii Arap sokağındaki ya da Arap ülkelerindeki demokrasi anlayı, özlemi, insan hakları özlemi. Türkiye'ye baktılar. İşte e, demokrasiyle İslam'ı e, harmanlamış, uyum içinde yürüten, askeri yönetimi, diktatörlükleri e, kontrol altına almış. Ve Avrupa'ya köprü olan, köprü kurmuş bir Türkiye imajıyla. E, modern bir olarak görüldü. Çeşitli e, sektörlerde, çeşitli gruplar tarafından. Ama ben temelde çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bugün artık NATO Türkiye'de tartışılıyor. E, Amerika ile ilişkiler tartışılıyor. Avrupa Birliği ile ilişkiler tartışılıyor. Çünkü Türkiye'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor aslında. Bu hayal kırıklığı 1960'lardan başladı. Johnson mektubunun Türkiye'ye Kıbrıs nedeniyle sakın müdahale etmeyin diye İnönü'ye yazdığı mektupla başladı. 74'te ikinci defa büyük bir bunalım yaşandı ve ondan sonra Türkiye e, aslında Orta Doğu'ya ve Arap dünyasına, İslam dünyasına açılmaya başladı. Sırf Kıbrıs baskısını üstünden kaldırabilmek için. Ve Erdoğan'a bir prim vermemiz gerekiyorsa e, çok eleştirdik çünkü burada AK Parti iktidarını ve Erdoğan'ın politikalarını bence Kıbrıs İpoteğini kaldırmaya çalıştı Türkiye'nin üzerinden Avrupa Birliği'ni yoluna açmak için ya da Batı ile ilişkilerini normalleştirmek için, o güven bunalımını ortadan kaldırabilmek için. Ama o da olmayınca o Erbakan ekolünden gelen grup doğrudan Orta Doğu'ya döndü. Ama Arap baharından sonra Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesi büyük bir şans gibi göründü onların başarısızlığı kendi başarısızlığı olarak algıladığı AK Parti iktidarı ve Erdoğan nasıl Türkiye'de 30-40 yıllık bir strateji izleyip iç politikada hakim olunduysa aynı stratejinin izlendiği kanaatindeyi bütün bedeline rağmen çok çok büyük bir satranç oyunu oynandı ama ilk hamleyi kaybetti şimdi eğer iç politikada kontrolü tekrar alıp Amerika ve Avrupa Birliği ile bir şekilde ilişkileri düzeltebilirse içeride de gücünü sağlayan bir Erdoğan önümüzdeki 10 yılı planlamaya çalışıyor. 10 yıl içerisinde de Müslüman kardeşlerin tekrar Orta Doğu coğrafyasında iktidara gelebileceği hesaplanıyor. Yine aynı noktaya geliyoruz. Yani İslam ortak pazarı, İslam birliği, hayali ya da rüyası, ne değer derseniz deyin, bu yönde bir strateji uygulanıyor. Bu çok riskli bir strateji. Bedeli de çok büyük. Ki Suriye'de Türkiye bunun bedelini ağır ödüyor. Ama içte kontrolü sağlayacak bir AK Parti iktidarı ve Erdoğan'la Batı öyle ya da böyle işbirliğini yürütecektir. Yeter ki Türkiye'deki Ekonomik kalkınma ve yatırım yapılması imkanı devam etsin. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Günaydın. Ben de e, Orta Doğu ile ilgili kısa bir şey söyledikten sonra e, Sayın Baturum da açtı. Avrupa Birliği ile ilişkilerde Kıbrıs e, hipotezi ve Hakeb Fükümeti'nin bundaki vebali konusunda birkaç cümleğiyle bitireceğim. Şimdi beni önümüzdeki döneme ilişkin olarak endişeye sevk eden bir unsur da Türkiye'nin güneyinde üç yeni komşumuz oldu. Birisi Drak'ın kuzeyindeki daha da güçlenmiş PKK, Suriye'nin kuzeyindeki onun kolu olan PYD ve biraz daha batıya geldiğiniz zaman El-Kaide. İŞİD mi dersiniz, El Nusra mı dersiniz? Bu çok endişe vericidir ve tabi dış politikanın geldiği noktayı göstermek, Türkiye'ye getirdiği noktayı göstermek bakımında da önemlidir. Burada tabi Suriye tepeleri olarak bilinen Dışişleri Bakanlığı'ndaki dinlemeler konusuna girmeyeceğim. O başlı başına bir fecaattır. Dinlenmesi, gayri yasallığı casusluğu bir kenara ciddi bir devlet sırrıdır o yani o da Türkiye'yi yöneten bu işmorta kafanın yabancılar tarafından bilinmesi onlardan titizlikte saklanması gerekir. Bir de bu Mısır politikasının, AKP'nin Mısır politikasının nasıl sakat bir politik olduğunu yaşayan gelişmeler gösterdi. Yani bir Katar dışında Türkiye yalnızdır o konuda. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de farklı bir boyutu gezinlikle. Ama ne gariptir yani Kahri'nin Adeviye meydanında Rabia selamı unutuldu yapan yok. Ama son seçim kampanyasında Sayın Başbakan'ın AKP bidinglerinin simgesi haline e, geldi. Şimdi Avrupa birliği kapısı ilişkileri, doğrudur Türkiye Avrupa birliği kapısı ilişkilerinin bir karşılıklı imutek ve mahkumiyet denklemine hapsedilmiştir. Ama bu Türkiye'nin rızasıyla olmuştur. Siz 2004 yılında göstermelik bir Avrupa Birliği ile müzakere süreci, başlasın diye o müzakere çerçeve belgesini Kıbrıs ön şartı olarak kabul ederseniz bu ipotekten bugüne çıkmanız zor olur. İpotek iki yönlüdür. Birincisi Türkiye'nin AB ile ilişkileri Kıbrıs sorununun çözümüne bağlanmıştır. Öte yandan da Kıbrıs sorununun çözümü AB-İTV esaslarına bağlanmıştır. Bunun sonucu Türkiye'yi bekleyen tehlike şudur. Kıbrıs'ta iki bölgenin federal yapının kağıt üzerinde kalacağı, Türk toplumunun özde azınlık toplumu olarak Kıbrıs Rum Devleti'ne yamanacağı ve bu yolla Avrupa Birliği üyeliğinin sağladığı haklardan yararlanacağı bir istikamete doğru adadaki müzakereler yönlendirilmek istenmektedir. Bu da tabi en büyük teşvik unsuru AB üyelidir. Belki Türkiye'de tam anlaşılmamıştır ama 2004 yılında adanın tümü Avrupa Birliği'ne girmiştir. Tüm Türk tarafı da dahil. Ama Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tümü üzerinde kaza yetkisini icra edememesi nedeniyle AB müktesebatının tampon bölgenin Yeşilak kuzey uygulanması askıya almıştır. Çözüm bulunduğu da otomatik olarak askıdan indirilecektir. Benim söyleyeceklerim Mert'in hepinize e, vakit ve dinleme kutumda bulunduğunuz için şükranlarımı sunmak açıyorum. Sağ olun. <gülüyor> bir şey vaatlıyorum. Bir noktayı açıklık kazandırmak bakımından söylüyorum. Neden Kıbrıs yine önem kazanacak ve ön plana çıkacak? Çünkü gaz Doğu Akdeniz'de bulunan gaz rezervlerinin nakledilmesi meselesi önümüzdeki dönemde ve bugün içinde aslında en önemli stratejik konulardan bir tanesi Batı ve Amerika açısından ee, İsrail gazı, Kıbrıs'ın etrafında çıkan gaz, eğer Türkiye üzerinden nakledilebilirse Avrupa'ya, e, fizibilite raporları gösteriyor ki bu çok daha ucuz olacak ve çok daha kolay olacak. E, ama Girit üstünden e, mümkün değil. Yani çok büyük maliyetleri getirecek. E, onun için Kıbrıs önümüzdeki dönemde Türkiye'nin gündemine çok daha fazla girecek. Ve bu iç politikada da kullanılabileceği bir malzeme olarak Erdoğan'ın ve Ak Parti'nin önüne çıkacak tabi Avrupa açısından da çok önemli Çünkü Rusya'nın Rusya gazına bağımlılığı azaltacak bir stratejik artı olarak ortaya çıkacağı için Avrupa Birliği de bu dönemin bu, bu sürecin içerisinde daha fazla olacak. Ama şu anda kimse Türkiye'nin Avrupa Birliği yerine inanmıyor artık. Ne Türkiye'de ne Avrupa'da. E, o bakımdan Avrupa Birliği sürecinde değil ama Türkiye'nin içerideki yapısını güçlendirme bakımından Kıbrıs ön planda olacak diye düşünüyorum. Biraz izah etmeye çalıştım ama e, daha derinlemesine girmek mümkün tabii bu konu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Vah ömrü Sayın Başkan çok değerli hocam çok haklı olarak bir tenkitte bulunmuş. Şimdi biz tabii bu çalışmayı yaparken satçalardası çalışmalarını hocam ama sizden sizden dolayı sizden dolayı açıklamam gerekiyor. Başta sayın eski Dışişleri bakanımız Yaşar Yakış olmak üzere AK Partiden Dışişleri komisyonundan değerli üyeleri davet ettik ama maalesef katılamadıkları için Kantar'ın topuzu biraz AK Parti'nin aleyhine doğru kaçmış. O yüzden bizim irademizde değil ama katılamadıklar için böyle oldu. Özür diliyorum. Ben. Ama demek ki benim temkinim doğru hocam. Olarak, ya, haklı olarak haklı olarak eleştiri olduğu için açıklama yapmak istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Hocam Peki, ee, e, e, şimdi Türkiye'nin e, konuşmamız ilk bölümünde söylediğim bir şey vardı. İtibarları ile dış e, politika sahasında doğrudan ilişkili bir takım unsurlar var e, ve. Eğer e, Türkiye çevresinde etkili olmak istiyorsa önce ayakları olan iç sorunların e, üstesinden gelmesi gerekiyor. Suriye sahnesinde bunu çok net olarak gördük. Yani Türkler, aileler ve emrinlerle ilgili e, sorunların çözülememiş olması Suriye sahnesinde Türkiye'nin bir yanlış e, oyun oynamasına neden oldu. E, i̇kincisi de hiçbir şekilde Türkiye e, belli alanlarda karşılık bulamadı. E, bu güven etmedi ne Aleviler mezdinde ne Hristiyanlar meclinde ki e, Suriye topraklarında e, aslında barış içerisinde yaşayan, e, kurulan e, e, yani rejimin gaddarlığına rağmen e, kendilerine e, yaşam alanları kurmuş topluluklar bunlar. Türkler dahil yani Türkler evet. vatandaşlık hakları bile yoktu Türkiye'den göç etmiş Türkler evet. ama sonuç itibariyle e, nispeten kıyasladığımızda daha farklı konumlara sahiptiler e, Türkiye bu bu bu alanlarda bu coğrafyalarda e, kendi nüfuz alanını, etkinlik alanı e, genişletmek istiyorsa önce içerideki sorunlardan başlamak zorunda. Ee, Türkiye'nin model olması ile ilgili bir şey daha etmek istiyorum. Elbette Türkiye, yani AK Parti kendisini Müslüman kardeşlere yakın görüyor olabilir. Ee, model algısı bizim ürettiğimiz ve bizim toparladığımız bir algı Türkiye'den üretilen tabi Fatih'e de Yani o şu an Erdoğan Ali'ye işte manşetler atan ya da diktatör olarak korcu bütün gazeteler, dergiler Türkiye efsanesinden bahsediyordu. Onlar da bu model fikrini son derece sevmişlerdi. Türkiye Kendini fazlasıyla e, özdeşleştirerek e, bu yanlış yönler durmadan oldu. Özellikle Mısır'da e, Müslüman kardeşlerin yaptığı hataları e, Türkiye'de yaptığı gibi işte sandık zaferi var, halkın verdiği meşrulet var diyerekten Müslüman kardeşlerin hatalarını da ısrar etmesini teşvik etti. Bu da orada ihvanın sorununun gelmesine açtı. Yani şöyle söyleyeyim. E, mübarek'e karşı e, 13 milyon insan yöntü deniliyor. Yani işte, bağımsız kaynakların hesapları. E, fakat e, Mürsü'ye karşı ben de kahve olaylar olduğu sırada. E, 25 milyon üzerinde insan yürüdü. Şimdi iki katı. E, ve Türkiye hala sandığın meşhuriyeti var diyerekten bir ara çözüm bulmasını ee, önledi. Yani yanlış e, yönlendirdi. Ee, bekkan'ın kanunlardan Şuradan buradan. Ee, mesela e, şöyle bir formu önerilmişti. Yani onun bir şekilde Mursi'ye çıksın, e, erken seçim ilan etsin, e, halk karar versin sandıkta desin ve bu şekilde bir darbe önlensin. Mısır'da bu tartışıldı konuşuldu fakat ısrarla Marsilya devam etmesi istendi. Bu Türkiye'nin sorumsuzca bir teşvik olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyi Suriye'de yaptılar. Şimdi Suriye'de Müslüman kardeşler 82 yıl öncesinde bir takım silahlı eylemler, işte Mısır Halk Akademisinin basılıp 43 tane Alevi öğrencinin katledilmesi gibi saldırılar ve Bağız yönetilme, alevi liderlere ve önderlere yönelik son dikkatçiler nedeniyle terör örgütü dinleyilmiş bir e, organizasyon. Şimdi Türkiye pazarlığı bunlar üzerinden yürüttü. Yani Müslüman kardeşlerin hemen siyasete dahil edilmesinin önüne açılmasını istedi. Şam'daki pazarlıklarda bunlar oldu. Şimdi şöyle düşünelim. Yani Türkiye'de işte birilerinin PKK'yı doğrudan siyasete dahil edeceksin diye bastırdığın ve pazarlık yaptığını düşünüyorum. Suriye siyasal ortamını ve toplumun psikolojisini dikkate almadan orada yeni bir şey yapmaya çalışıyor ve bu da ters dedi tabii ki. Ölecek çok şey var. Şimdi bu kadar teşekkürler. Teşekkür ederim. Şey... Evet biz ayağımızı bastığımız için burası bizim dünyamızın merkezi ama dünyanın merkezi değil. O nedenle hakikaten şüphelerim var. Başka tarafları dinlediğimizde Türkiye bu kadar belirleyici mi ya da AKP iktidarı Mısır'da Müslüman kardeşleri bu kadar yönlendirme kapasitesine sahip miydi çok şüphem var. Biraz belki de tartışmanın yanında dünyanın merkezinin biz olmadığını fark ederek bakarsak sanki daha iyi anlarmışız gibine geliyor. Teşekkür ederiz. Evet, bütün e, katılımcılar ve ve tabii siz dinleyenlere cemiyet adına teşekkür ederim. Oturum bitti. Sağ olun.